Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim, yine bir e, keyifli programda sizlerle birlikteyiz. Bir Perşembe gecesi veyahut da Cuma Öğlen. Cuma öğleden sonra. Evet. Sen alışamadım bu, bu sezon öğleden ben sonra. Ben şu anda çok keyifliyim Biliyor musun Atilla? Maslak Evet. Bu bir yer. İkincisi bardakların rengi kırmızı. <gülüyor> İki. Üçüncüsü Üç. konuklu program. Evet konuklu ve şahane konuklu bir programımız var. Bu akşam sağ sevgili... Şahane Okan, bir konuğumuz var. Evet, sevgili Okan Aydın bizlerle. Merhabalar. Ee, hoş geldin Okan. Hoş bulduk sağ olun. Ee, şimdi nasıl yapalım? Okan da evliliği devirmiş... 51'ler cemiyeti. Evet evet. evet. evet. Bir oralardan girelim istersen. Evlilikte 25, yaşta 50. 50. Oo, gü gümüş yıl, altın yıl mı oluyor? Aynen, Nasıl aynen. oluyor? Evet, süper. Gümüş. Ben hayatım süper. boyunca 25'i göremedim ama. 25 kere evlendim. <gülüyor> 60'ı çoktan geçtim. Maşallah. <gülüyor> evet. Şimdi hep yaptığımız gibi bir eğitim hayatıyla girelim. Hı hı. Ee, sonra bakalım nerelere yelken açacağız tamam senle beraber. Bir şeyle çok hızlıca hani 73 İstanbul doğumluyum. Bütün eğitim hayatı da hep İstanbul'da geçti. İstanbul'un ee, neresindensin? E, i̇lk böyle birkaç yıl bebeklik diyeyim e, Fatih tarafı. İstanbul'a şıkkı e, güzel sen anne Tabii. tarafı falan o tarafta. Sonra işte babam bir iş değişikliği. Yapınca 70'lerin ortası gibi e, Kozcat'a, Ostancı Karşı o tarafa gelmişiz. Oldu. Hala oradayız. İstanbul'un medeni ve yazlık e, ne, Medeni ne tarafı kaldı İstanbul'un artık <gülüyor> tartışılır. Ama doğru. görece biraz daha farklı yani. Aynen yerlere. öyle. Evet. Dolayısıyla 70'lerin ortasından bu yana e, o taraftayız. Yer pek değişmedi. Hani evler değişti ama e, yaka değişmedi. E, üç erkek kardeşin ortancısıyım. E, Marmara İngilizce işletmeden e, mezunum. Lise evet. de oralardan. Karşıyaka. Suadiye. Suadiye Lisesi. Evet. Yani Olmaz. bize göre Karşıyaka. Evet evet. <gülüyor> Doğru Karşıyaka. Biz şimdi gelen konuklara okan şeyi soruyoruz. Üniversite seçimleri nasıl yapıldı diye. Sonra <gülüyor> da aynı soruyu soracağım. Yani böyle bir bilinçli seçim mi yoksa bizim yaşlar çok farklı değil. O zamanlar çok popülerdi böyle <gülüyor> işletme falan okumak ama. Yani doğal acaba? olarak zaten hani yaş itibariyle böyle çok insanın o yaşlarda geleceğine dair çok net fikirler koyup hani belki aileden gelen bir meslek vesaire varsa okey işte babam doktordu, oldu ben de doktor avukat falan gibi. Bizde biraz daha şöyleydi benim abim zaten hani geniş ailedeki sülaledeki ilk e, üniversiteye giren ilk üniversite mezunu <gülüyor> olan kişiydi. Dolayısıyla arkasından da ben geldim hani çok böyle ailede e, bir önceki kuşaktan işte üniversite mezunları var mühendisler var gibi bir e, ortam yoktu. E, bendeki gelişme biraz daha şöyle oldu. Hem bir tık abinin etkisi altında. O da Marmara e, İngilizce Uluslararası İşgiler mezunu. E, hem biraz o. E, hem biraz böyle işte daha Türkçe, Matematikçi. Çok böyle hani fizik, kimya oralara çok bulaşmamıştım. Daha ziyade şuradan şekillendi. Tercihim olan işletme. E, hani hem işte lisede hem dershane aşamasında falan. Böyle hep tırnak içinde söylüyorum. Hani başarılı, çalışkan öğrenci gibi. Dolayısıyla orada beklenen... Hani işte Gireceğimiz puan türünde olabildiğince yüksek, yüksek. puan almak, Okey, işletme oranın en yükseldiği işte Boğaziçi, bir sonraki Marmara, bir sonraki İstanbul Üniversitesi, İstanbul dışı zaten istemiyorum, Yok abi. Ee, işte işletme, iktisat, uluslararası işler, her üç üniversiteden bu üç bölümü sıraladım ee, ama bütün o yıl boyunca dershanede vesaire girdiğim bütün hani test sınavlarında diyeyim, hep sanki Marmara olacak, Olacakmış orada da gibi. işletme olacak, olacak gibi, gibi böyle gözüküyordu, gerçekten de öyle oldu. Belki böyle biraz daha işte o demin dediğim çok bulaşmak istemediğim böyle tarih, coğrafya Cansiyon. falan onları da biraz yapsaydım belki Boğaziçi de olabilirdi ama ben hani evede yakın olması itibariyle Marmara bir biraz seçim, daha... Güzel iyi de bir bölüm. İyi oldu, yani okulun verdiği eğitimin kalitesi böyle çok üst düzeydi diyemem ama Türkiye standartlarında kesinlikle iyiydi ki yani. o zamanlar daha da iyiydi. Yani e, hani belki bugün çok şey %100, %100, ama. %100. Çünkü ben de İstanbul İngilizce İşletmelerim. <gülüyor> yani hiç kö kötü Kesinlikle. bir eğitim almadık. Yani en azından işte şimdi ne oluyor? Mahaller arasında bir üç katlı bina var. Önümden geçerken gündemde bir teker bayse tabelası gibi üniversite <gülüyor> görüyoruz. O, en azından onlar yoktu. Bir kampüs ortamı vardı vesaire. Zaten şimdi söyleyeceğim şey de biraz onunla ilgiliydi. Hani okuldaki eğitim tabii ki eyvallah bir etkisi vesairesi mutlaka ki oluyor ama e, benim açımdan okulun daha ziyade böyle iki tane farklı yerden bana çok hani bütün hayatıma yansıyan e, artısı oldu diye düşünüyorum eğitimin haricinde. E, bir tanesi böyle bir 5-6 kişilik küçük bir e, arkadaş grubu vardı. Çok e, birbirimizi çok besleyip yani işte sinemada konuşuluyordu edebiyatta, Süper. resimde işte müzik vesaire devamlı birileri bir şey getiriyor diğerine veriyor. Besleyen işte. besleyen arkadaşlar. Aynen işte Süper. biri yaz tatilinde gitmiş bir yerden plak almış getiriyor. Biz onu birisi kasete çekiyor ona veriyor falan. Böyle devamlı birbirini besleyen ve işte ee, özellikle oradan böyle Beyoğlu tarafına geçip işte sabaftılara git, e, işte sinema gösterilerine git, festivale git gibi. Ee, bunun, şundan dolayı söyledim hani üniversite hayatı hem bu arkadaş grubu üzerinden hem de e, biraz bana bıraktığı serbest zaman üzerinden bu ana başlıklara böyle biraz daha e, ilgi duymama Doğru, e, olanak canım. sağladı. Bir yandan da e, demin bahsettim abim de aynı e, üniversiteden mezundu. O benden bir 4-5 yaş büyük ama Çalışmaya başladığı için okulu uzatmıştı. Dolayısıyla biz böyle yaş farkına rağmen hani yarım dönem arayla yani mezun olduk izliyoruz. gibi. Bunu da şundan dolayı söylüyorum hem evde hem işte okulda böyle biraz da abimin bir arkadaş çevresine de hafif bir dirsek teması oluştu. Biraz onların işte yaptıklarından hmm. ettiklerinden etkilenme vesaire gibi. Ee, bir de o esnada bir böyle İtalya seyahati oldu benim. Ee, okulda ekstra yabancı dil olarak İtalyanca alıyordum. Böyle biraz hobi gibi başlamıştı. Sonra İtalyan kültüre gittim. O böyle biraz keyifli bir şekilde bir e, genişlemeye başlayınca böyle bir minik burs olayı oldu. 93'te 20 yaşındayken böyle ilk defa yurt dışına gittim. Ee, o İtalya seyahati diyeyim yani göteden <gülüyor> alıntı yaparak. O bir aylık süreçte <gülüyor> benim son iki dönemde böyle hani hayata, ilgi duyduğum şeylere biraz daha kapar diye düşünüyorum. İşte böyle o kültür sanat e, odağı biraz o dönemde oluştu. E, okulun dolayısıyla bence bu iki, üç farklı aks üzerinden normal eğitimin dışında bana böyle bir e, farklı bir projeksiyon üzerinde olumlu yansıdığını düşünüyorum. Çok çok olarak. güzel, evet süper. Ee, şimdi... E... Ya müzik ve sanat nasıl başladı diye ha, soracaktım. Evet, evet, biraz evet. böyle olmuş ama onu aynen, biraz sonra aynen. derinlemesine de gireceğiz tabii. Okan Demincek bahsetti. Hani plak değişimi yapıyorduk, plakları kasete çekiyorduk falan. O aklıma şimdi o lise yılları geldi benim. O zamanlar evin duvarlarına poster, poster asma tabi, vardı. Tabi. Hiç yani bilmediğimiz Almanca dergiler alınır. Poprakiler <gülüyor> bravo'lar evet. sırf poster Mesela için. <gülüyor> şu anda gözümlerine gelen fotoğraf bir cetrit posterim Tabii. vardı mesela. Jet Bir Total. Yura hip vardı <gülüyor> böyle bunlar. Sen bizden büyük olduğun için bizde nenalar vardı. <gülüyor> <Jet Total gülüyor> Depeş modlar var. Damardan girdi. <gülüyor> Jet evet. Total bizim işte dediğim gibi üç kardeşlik. Küçük kardeş biraz daha ufaktı. Ben abimle aynı odayı paylaşıyordum. İlk odanın duvarlarına poster asılan gruptu Jet Total. Abim çok büyük fanatik hastasıydı. <gülüyor> ha, işte. Hatta ilk konsere geldiklerinde sanırım ee, böyle gece yarısı battaniyelerle falan Fala gibi bilet boyutlarına girmişlerdi. Tabii festivalde öyleydi o zaman da. Ee, aynen. O o çok severdi yani. Evet. E, eve de aldığımız böyle ilk hani 20 30 civarında herhalde 15 tane Ciceto i̇şte, aldı o. Cetotal. Çok iyi, çok <gülüyor> Sağlam. Tabii tabii, tabii. inandırsın <gülüyor> mıydı şey, evet, şey, evet. Flüt falan çalardı. O postelde yerini çok değiştirmemek lazım. Çünkü boyayı kaldırdı. Kaldırır tabii. Bant için. Aynen. Hiç şimdi yok, aklıma öyle. geldi bu arada, eee ilgili olduğu için onu böyle bir anekdot gibi anlatayım. Bizim Güzel. oturduğumuz bu bahsettiğim Kozetan'daki apartmanın altında alt katta Ciceto'yla e, mı oturuyordu? E, yok, o kadar şanslı <gülüyor> değil. Apartman değil ki, yöneticisi. E, bir e derici diyeyim. Hem işte böyle deri ceket bakım, tamir vesaire <gülüyor> yapan e, bir derici dediğimiz e, abimiz vardı. Biz de Jet çok seviyoruz. O inandırsın meşhur böyle silüet çalarken tekaya tekinde böyle pozları bir, vardı. Pozu <gülüyor> vardı. Ben onu böyle bir kağıda çizip e, sonra onu aşağıda işte e, atölyesine gidip deriden bir <gülüyor> patch gibi çok kestirip kolt montun böyle arkasına dikmiştim. Mesela o böyle <gülüyor> çok, çok havalı iyi. bir şeydi Aa, üniversitede. O bayağı evet, <gülüyor> aynen. O güzel vallahi evet. Süper, komfo taraftır. Aynen, aynen. Hakikaten otakal, öyle. Evet. Otakal. Peki, e, bu akşamın e, müziklerini sevgili Okan Aydın seçti. Aa, Sağ olun. <gülüyor> yedi tane yabancı, yabancı evet. E, evet parçamız var. Son Bizim parçada, klasik format klasik. Formada, geri döndük e, evet Türk cazcısından. Şimdi ilk parçayla başlayacağız. <gülüyor> Hikayesini ve böyle bir şey varsa ondan birlikte. Var her parçası böyle. Ben şöyle bir parçaları bir hafif dinledim. <gülüyor> Aa, bir tane de böyle hafif kendime yatıştırıcı aldım şey etmeyeyim diye fazla böyle <gülüyor> derine dalıp da bunalama girmeyeyim diye. <gülüyor> evet, biraz karanlık bir parçalar oldu. çok iyi ee, yani biz özellikle bu kadar müzikle aşırı neşir olan bir konumuz olunca genelde parçaları onun <gülüyor> seçmesini istiyoruz ama şahane bir seçki Eyvallah. E, tabii, yani hepsini hep favorite'a attım parçaların bizim, yani. yaptığımız, <gülüyor> bizim yaptığımız seçkileri çok dışında böyle <gülüyor> bir seçki yani, evet, ters aynen. köşe seçki aynen ama süper alalım Şöyle hani iyi parçanın detayına girerim ama hani genel playlisti birkaç farklı açıdan oluşturmaya çalıştım. Bir işte ilerleyen dakikalarda konuşuruz hani ben de zamanda bayağı böyle bir radyo programlarıyla cebelleştim. Ee... Biraz sanki kendim programı yapıyormuş gibi Hı -hı. düşünüp e, bir e, parça listesi oluşturmaya çalıştım. Bir yandan da çok böyle daldan dala sıçrayıp hani alak bullak etmeden <gülüyor> kendi aralarında da böyle biraz tematik veya bir takım evet. işte noktalar üzerinden yakın duran parçaları seçmeye çalıştım. Biraz da hani bugünden geçmişe bakıp benim işte dinlediğim müziklerle ya da daha e, müzik, müziğe bakış açımı etkileyen sanatçılarla, albümlerle de böyle e, bir ilişki kurmaya çalıştım. E, dolayısıyla açılıştaki ilk parça e, biraz öyle. E, işte Arthur Lindsay e, bugün notlara bakarken şey yaptım. Hmm. Ee, Child Prodigy'i dinleyeceğiz. Aynen e, Ruchi Sakamoto var, Kayetana Veloso var, albümün diğer parçalarında Nana Vasconcelos var. Evet. Ee, bayağı iyi isimler var. Ee, Arthur Lisey benim için çok önemli bir isimdi. Ee, onu zamanında Babylon'a geldiğinde e, orada canlı seyretmiştim. Ee, çok uzun yıllar sonra Babilonda iş hayatında da böyle yolum kesişti. Önümüzdeki dakikalarda konuşuruz. E, Artolyn's'in hem hani vokal tarzı, hem o işte Brezilya müziklerinde biraz rockla, biraz cazla birleştiren yapısı vesaire, bazen işte İngilizce dışındaki dilleri kullanması, e, evde böyle yalnız müzik dinlediğim zamanlarda, üniversite yıllarımda çok dinlediğim e, bir albüm ve parçaydı. E, böyle spot aklıma gelince de, bir açılış onlayn. Çok yapalım. şahane bir açılış parçası. <gülüyor> Child, sağlık. Child, Child Prodigy. Child Prodigy, Prodigy diyoruz. Evet. Child Prodigy harika çocuk demek. Evet altın çocuk, çocuk falan gibi. Güzel, güzel yani, bir evet. plak kapağı var böyle zıplayan bir çocuk var Aynen. üzerinde. Evet. Ee, 1996'da çıkmış bir plak. Ee, o Corpo Sutil diye. Evet işte dediğim gibi hem sanırım Brezilya'da, İspanyolca hem de, ya da Portekiz Portekizce. Portekizce. Portekizce. Evet, Portekizce. The Subtle Body diye İngilizce alt parçalı, alt parçalı var. Parçalı. Süper. Evet. Hep birlikte dinliyoruz parçadan sonra kaldığımız yerden devam. Harika çocuk gelsin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> His own private man is as big as life. It's all after man Burns in stripes so bright He sees right through walls Right through the writing on them caz tekrar merhaba konuklu programların tadı bir başka oluyor. Kesinlikle. Çünkü böyle konukla göz göze gelerek konuşmalar sohbetler acayip gülümsemelar Konuk da sohbet... çok iyi yani. Çok... Estağfurullah. Ya bugüne kadar kötü konuğumuz olmadı ama. Yok o da olmadı. O da, ama. Oldu, o da doğru. <gülüyor> ama işte böyle... O da sizin maharetiniz demek ki. <gülüyor> bir Atilla yapıyor her şeyi. Ben arada boşluk dolduruyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Sevgili Okan Aydın, aa, 73'te doğum, yaş 51, 25 sene evlilik. <gülüyor> evet. Bu güzel kadının adı ne? <gülüyor> mehtap. <Buradan gülüyor> selam olsun. Mehtap İsim çok. Hem Mehtap hem Sedef. Evet. <gülüyor> evet. Harika. Sağ olun. Aa, ve şimdi öğrendik. iki tane de evlat var. Evet. Buradan iki Buradan onlara var. da selam söyleyelim. Kız <gülüyor> çocuğu harikada. Selamlar. Evet. evet öyle. İlk... Tabii hep sağlık vesaire o muhabbetler tabii. yapılıyor. İşte eşim ilk çocuğa hamile istiyoruz. Ben de böyle hafif kız istiyorum yani. Ama diyoruz ki önemli değil tabii Sonra kız oldu okey. Sanırım e, büyük kız ilkokula gidiyordu. İşte o sırada ikinciye hamileydi. Onun cinsiyet belli değildi. Büyük kızın okul arkadaşlarıyla böyle bir minik e, şeye gidildi. Kafe gibi işte böyle ya birinin doğum gününü falan. Orada böyle bir anormal... Erkek çocuk kudurmasına şahit oldum. Yani 6-7 <gülüyor> çocuk böyle deliler gibi, çığlıklar, herkes herkesin üstünde falan. O gün böyle esprili dönüp şey demiştim. Yani ilkinde çok şey değildi ama ikincisinde mümkünse kız olsun bu da diye. <gülüyor> ee sonra Güzel, gönlümüze evet. göre. Herhalde. Aynen öyle. Memnunum. Evet. Ben, ben de hep kız çocuk taraftarıyımdır. Hani sorarlar niye ya falan. Ya erkeğin hayırlı olsa benim annem bunun <gülüyor> <gülüyor> için kız olmasından hayırlı Ben biraz var. şey demedim. Üç erkek kardeş evde büyüdüğümüz için. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. sen hayırlı evlatsın canım. E, Oldukça şey iki... hayırlı evlatsın yani. <gülüyor> ee, hayırlara vesile olsun diyelim. Evet. Şimdi okulu falan da bitirdik. Ee, ondan sonra şimdi biz böyle elkenimizi yavaş yavaş sektöre doğru açalım. Vallahi orada da şöyle bir minik Çalışma anekdot hayatımız anlatayım. Aynen. Böyle evet. demin ilk girişte bahsettiğimiz işte okulda bir arkadaş grubu var. Böyle hani çok böyle hırpane değiliz ama biraz şeyiz hani isyankar işte böyle biraz daha kendi içinde kapalı izole bir arkadaş grubu. İşte herkesle konuşmayan, rehbeyen, <gülüyor> kendi içinde böyle bir şeyleri paylaşan. Ee, bir yandan da okuduğumuz bölüm böyle işletme, iktisat, yönetim, işte şu bu falan. Çok böyle hani yüzde yüz benimsediğimiz bir şey de değil, başlıkta değil. ben kendi kendime şunu düşündüğünü hatırlıyorum, düşündüğüm hatırlıyorum. Hani ya bu böyle takım elbise giyip kravat takıp hani iş hayatına girmek şu an böyle bana çok hani uzak, uzak geliyor. Olur. Bir de işte evlilik vesaire. oradan da şuraya geleceğim. Hani büyük konuşmamak lazım. Dolayısıyla ben böyle oldu. mezun olup çok kısa bir süre sonra ikisi birden oldu. mezuniyetten sonra şöyle gelişti. İşte bir bir yıl kadar askere gitmeden bir tecil etme durumu olmuştu. O esnada böyle bir iş tecrübesi de olsun diye bir e, firmanın işte ihracat, e, ithalat, ihracat niye takabilesen kafam ikinci kez. İthalat, ee, ihracat, i... yalan evet, ve dolan. <gülüyor> <gülüyor> e, orada böyle işte e, firmanın yazışmaları, maliyet hesapları, fiyatlandırmaları biraz onlara bulaştım diyeyim. E, döndükten sonra. Biraz böyle gene... Askerlik e, nerede bu arada? E, askerliği e, kısa dönemi İzmir'de yaptım poligonda. E, yani Aynı şey, yerde yapmışız. Hazır şeyi değil. Ne deniyordu ona? acemi Acemiliği. Acemiliği. Heh, ben Acemiliğim. de poligonda yaptım. E, aynen oradan yani kısa dönem yaptım askerliği. Oradan da Ankara'ya gittim ama Ankara'nın çok dışında bir yerde askerlik yaptım. Hani Ankara merkeze hafta sonu izinde böyle otobüsle bir buçuk saat falan... Ama poligondakiler denizci olmaz mı? Denizciydim zaten. Ee, i̇şte benim böyle biraz komik oldu. <gülüyor> denizci olarak yaptım ama bir dağın içinde yaptım. Böyle NATO'nun 60'ların sonunda falan böyle inşa Oo, ettiği bir ilginç. güvenlik birimi gibi bir yerdi böyle. Ee, hani işte bir dağın içinde bir tünel... E, bir böyle bir buçuk kilometre kadar yürüyorsunuz Oo, dört bölümlü böyle işte Amerikan e, filmi aynen ya. koridor böyle şeyin Tarkos'un filmi Solaris'teki gibi orada Çok da iyi. birimler var işte haberleşme klima yemekhane abi vesaire abi. ben orada e, hani üniversite mezunu tek e, asker kısa bendim dönem. kısa dönem e, onların böyle işte çavuşu gibi e, santralde görevliydim e, askerliğin yarısında yani şeyi görmedim açık havayı açık görmedim havaya. böyle değişik bir usul vardı sabah dokuzda gidiyorduk ee, akşam 5-5 buçuk kadar yani böyle bir devlet memuru gibi santralde çalışıyorduk. Sonra serbest. Ertesi sabah 9'da Vardiya değişimi e, şeyden çıkıyorduk tünelden. sonraki 24 saat boştuk. Bize kimse Aa, karışmıyordu. Ben hiç öyle silahlı nöbet falan tutmadan. Aa, 4 ay dağın içinde 4 ay dışında, dışında. değişik bir askerlik yaptı. Ankara'da şey olarak. Işte orada işte tek yüksek rütbeli olup da böyle şey yaptığı için biz de şimdi askerdeyiz gittik. <gülüyor> dedi ki üniversite mezunu var mı? İşte 2 kişi 3 kişi çıktı. Ben paralı askerlik yaptım üstelik. Sonra dedi elektrik elektronik var mı dedi. Bir tane çocuk çıktı. Tamam dedi gel dedi buraya dedi. Televizyon televizyonu açıp kapatacaksın dedi. O televizyon sorumlusu mühendis. Evet. Işıkları kapatan elektrik mühendisi. <gülüyor> televizyonu kapatan elektronikçi. Ya dedim nasıl bir dünyaya düştük dedim. Yani beynimi dışarıda bırakıp içeri öyle girmem lazım. Yoksa sağlıklı çıkamayacağım buradan. Benim de bu e, askeri gitmeden önceki o bir yıllık iş tecrübesinden sonra döndüğümde e, abim otomotiv sektöründe çalışmaya başlamıştı. Box. Abi ama iyi lokomotif olmuş. E, evet yani ondan o anlamda etkilendiğimi söyleyebilirim. Hani evde de biraz öyleydi. Hani ilk işte eve bir kitap almak, ilk eve işte müzik dinleyeceğimiz bir cihazın alınması, eve ilk işte CD aldık, plak aldık vesaire. Onlar hep böyle biraz abi üzerinden selam geldi. Şey buradan. E, selam buradan. sağ olsun. Erkan. Erkan. Erkan. Erkan Aydın'a selam olsun. <gülüyor> ne güzel işler ee, yapmış. Sonrasında döndükten sonra işte o sırada abim otomotiv sektörüne girmiş çalışıyordu. Şanslısı da onun işte yaptığı bir böyle yurt dışı seyahatinde yöneticilerinden biriyle bir konuşması esnasında diğer yönetici diyor ki işte bizim oraya küçük bir ekip kuracağız vesaire. Varsa tanıdık bildik. O da diyor işte kardeşim, kardeşim askerden bundan... yeni geldi şuradan mezun vesaire. Dolayısıyla e, orada ben bir otomotiv sektörüne e, adım attım. E, onun ...işte 12 yıl falan sürdü. E, Bu doğuş zaten acayip şanslıdır. Abi. Acayip güzel insanlar <gülüyor> evet. yakalıyor. Evet, Çalışanları hakikaten iyi. Yani ben orada, Ama ee... sen bayağı... ...iyi pozisyona da geldin. Evet. Valla 12 yıl aynı departmanda çalışınca işte bir yandan da tabii tam hem Volkswagen'in globalde büyüdüğü, model yer evet. genişlediği, pazar payının arttığı bir dönemdi. Hem de işte doğuş burada Volkswagen'i aldıktan sonra yeni yeni hani atılımını yapıyor, devamlı bayıları açılıyor vesaire. Böyle onun da büyüme periyoduydu. Dolayısıyla böyle ekstra keyifli, keyifli ve bir hareketli dönem bir dönemle evet. denk geldik ve orada... Ben işte pazarlama departmanında çeşitli görevlerde çalıştım. Sonra ürün yelpazesi böyle çok genişleyince bir ayrı ürün departmanı kuruldu. Onun yöneticiliğini yaptım. Sonra işin içine tekrar bir reklam, halkla ilişkiler hı. vesaire geldi. Pazarlama yöneticiliği yaptım. Ee, ben ta bütün ki böyle birkaç e tane kadar. <gülüyor> e, sevgili Okan, birkaç tane doğuşta tanıdığım hı hı. var. Üst hı hı. düzey yönetici Volkswagen hı hı. Doğuş diye geçiyordu o zaman. Hepsi ama Audi'ye biniyordu. Hı hı. <gülüyor> o Volkswagen. Bir dönem <gülüyor> değişti tabii. Şimdi Volkswagen'in kendi grup içinde de o markaların bir sıralaması var. Ee, tabii ki Audi, Volkswagen'e kıyaslı bir, bir segment daha yukarıda. yukarıda. Ama işte bu bahsettiğim model genişlemeleri vesaire olunca e, hani Audi'nin X segmentindeki bir üründense Volkswagen'in başka bir Gök segmentindeki segmenti, ürünü o onun üstüne geçebiliyor Geçiyor. vesaire. Bir ara Volkswagen benim olduğum dönemde o üst segmente de hareket eder. Nitelikte bir iki model evet. çıkardı. Ama onların devamı gelmedi. Gelmedi. gelmedi. Ee, o o dönem... Amerika'daki golden sonra herhalde. Ee, aynen. <gülüyor> feton diye bir, bir model çıkartışlardı. Patil de senin bir araban vardı <gülüyor> Volkswagen'in. Çok güzeldi o. Benim vallahi hep Passat'ım vardı. Passat, Yıllar boyunca Passat'a bindim. Şimdi Tiguan'a biniyorum ama Passat'ı arıyorum yani. İyidir. Tiguan'ın isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Yok. Ee, Yok bilmiyoruz. O e, iki ben farklı karakteri yani. birleştiren bir ürün diye lanse edildi. Hani hem şehir içi kullanım hmm. hem de böyle biraz daha hani çok off-road değil tabii ki ama hani Eh, biraz daha şehir dışı vesaire. Hmm. Onları sembolize eden denişte tiger'ın tigu şeyle iguana. Aa, ikisinin, çok enteresan. O ikisinin birleşimi. Bilmiyorum. <gülüyor> Ay vallahi baktım. Aşağıda bakmadım görüyorsun. vallahi. Evet, bravo. Geldik. Neler geldi başımıza vallahi. Peki şimdi evet, ne araba güzelsin. kullanıyorsun? E bende de Passat var. Pasat. Bende station wagon iki tane çocuk olunca. <gülüyor> e, o güzel station'lar evet. Station hala devam ediyor ama Passat yok artık. E, ediyor. Passat da ediyor. Pasat kalmadı artık. Elektrikliğe dönüyor tamamen. Ha, anladım. Tamam. Peki sonra otomotiv sektörü 12 sene. 2008'de kaldık. Ee, aynen. Ee, yani 97'den 2008'e kadar Voxogen'de çalıştım. Ee, sonra artık orada böyle bir tıkanıklık olunca e, bir yandan da işte ofislerin yeri değişiyordu. Böyle biraz daha şehir merkezine gittiler. Şekerpınar'a vesaire. Ben de onu çok istemediğim için ee, o dönem ayrıldım Voxogen'den. Sonra böyle bir kısa e, işsizlik dönemi oldu 6 ay kadar. E, dedim hani içime bir işe gireyim ama kafamda çok net bir şey yoktu. Hani aynı sektörde mi devam edeyim, yan sektörlerden birine mi geçeyim vesaire. E, bu arada işte bu müzikle ilk e, temas oluşturduğum bir iş ne diyelim, ilanına denk geldim. Evet, o ama evet. enteresan bir geçiş. Ee, o şöyle Beğen oldu, yani, ee, aynen. yani Vox, Voxogen'de çalışırken işte bir radyo programı yapmaya başlamıştım. 2000'lerin başında. E, Dinamo FM açılmıştı o zaman. Dolayısıyla böyle hani işe gidiyorum, kurumsalda çalışıyorum. Sonra Dino, böyle bir kimlik me, değiştirip... Mete, Mete, Mete Tavukçuoğlu. Tavukçu aynen. Evet. E, o bizim zaten Voxogen bayilerinden evet. biriydi. Oradan öyle bir temasla e, Dinamo'da programı yapıyordum. O da böyle işte hobi gibi gidiyor. Hı. Hani e, Sonra... Pozitif müziğin bir iş ilanına denk geldim. Bir pazarlama yöneticisi arıyorlar falan diye. Bir yandan da işte Pozitif, Babylon, o müzik dünyası falan çok cazip. Bir yandan da yönetici arıyorlar. İşte böyle kriterlere bakıyorum. Tutuyor, tutuyor. tutuyor. Okay, o var, <gülüyor> bu var, Süper. şu kadar tecrübe var vesaire. Ben hemen böyle CV'nin işte referansdaki birkaç ismi değiştirip daha böyle müzikle ilgili birkaç isim koyup ki yanlış hatırlamıyorsam Mete de orada <gülüyor> referans <size gülüyor> listesindeki eğitimlerimden biriydi. Dolayısıyla öyle bir pozitife başvurdum. Sağolsunlar. Onlarla birkaç dur görüşme yaptıktan sonra oraya kabul edildim. Bu ama Metin'in <gülüyor> radyosunda yaptığı program 2003'te. E, o radyo yanlış hatırlamıyorsam 2004'te açıldı. 2004'ten, 2004'ten, 2004'ten 2006'ya kadar herhalde bir üç üç buçuk yıl kadar. Not, Nota Bene diye bir program. Nota Bene. Evet, evet evet. O böyle önce normal playlist yapıyordum. Sonra dediler canlı yapmak ister misin? Hı. Hemen dedim. Biraz da böyle Değişik müzikler çalıyordum. Daha kaba ifadeyle arıza diyebileceğim. Elektronik, <gülüyor> deneysel. Ee, i̇lk başladığımda canlı program gece 1-2 idi. Ee, ben işte Maslak'ta ofis vardı çalışıyoruz. Yeni evliyim Ataşehir'e dönüyoruz. Ee, akşam böyle 12.30 gibi e, külüstü arabayla oradan çıkıyorum. Süriye. Beşiktaş'taki stüdyoya geliyorum. Stüdyoda kimse yok. İşte yayını yapıyorum. Akışı durdurup. Sonra tekrardan otomatik yayını atıp. Yani iki buçukta <gülüyor> falan eve dönüp sonra sabah tekrar yedi buçukta böyle mesai. mesai. O hobiyi bir şekilde pratiğe dökebilmenin verdiği heyecan tabii o zaman çok tarifsiz Yani bu anlattığım şeyi böyle şikayet eder gibi söylemiyorum. normal keyif aldım yo, bir mutlaka, süreçte. Mutlaka. Ve hani sonrasındaki hayatımın yaptığım işlerin e, güzergahını da biraz belirleyen biraz ilk adımlardan bir şey biri oldu, oldu aslında. Evet. Sevgili evet. Okan bir şey soracağım. Tabii, bu Dinamo FM'de yaptığın <gülüyor> canlı müziklerde... Ee, sana sus diyen olmuyordu tabii değil mi? Hiç böyle lan kopmuş gibi konuşuyordun. Ama şimdi biz seni burada susturmak zorunda kalacağız. <gülüyor> parçası, <gülüyor> <gülüyor> evet, hemen... Ben giremedim sen iyi, iyi yerde <gülüyor> girdin. 60 dakika programda benim hep hedef oydu ona göre ayarlıyordum kendime. 50-52 dakika konuşma. Şey pardon <gülüyor> müzik. <gülüyor> <gülüyor> 7-8 <gülüyor> dakika konuşma. Konuşma. Tamam Çünkü... peki o zaman hemen ikinci parçamıza gidelim. Ama yine senden alacağız parçayı. Time and... Place Place, evet. Tamam, e, Time and Place, John Hessel'dan dinleyeceğiz. 2009, e, John Hessel de benim için çok özel bir isim. E, üniversite yıllarında onun o Brian Enno'yla yaptığı Fort Worth albümünü e, çok dinliyordum. Ve sonradan o benim müziğe bakış açımı, dinleme e, şeklini vesaire çok derinden etkilemiş bir albümdü. Sonrasında da daha da çok sevmeye başladım John Hesily, e, ilerleyen yaşına rağmen yaptığı o yenilikçi arayışların hala devam ediyor olması, yani bu albüm 2009, ICM e, kay e, e, evet, e, e, kaydı, evet ICM kaydı, hani e, 2021'de kaybettik John Hesily, 37 doğumlu, yani bu albümü yaptığında 2009'da 82 Küsür, evet, yaşındaymış evet. Var, ki. Var, var, var. E, Mesela işte yine notlara baktım hani Karnal Stockhausen, Özlem, Terry Riley, Lamont falan bunlarla beraber çalışmış Hı. çok çok önemli Hiç bir isim. Parça, Albümün bir ismi Dick var gibi ya. bir şey yani şey gibi evet. bir sayfalık gazete yazısı gibi. Aynen şiir gibi ona girmeyelim. John Hessel evet. 2009 albümünden Time and Place. sevgili laflayacağız dinleyicileri, herhalde bir 3 veya 4 haftadan sonra bir konuklu programda sizlerle birlikteyiz. Tabii ne zaman konuk oluyor biz keyifleniyoruz Ahmet'le beraber. <gülüyor> Bu akşam da çok keyifli bir konuğumuz var çünkü bol bol müzik konuşacağız. bir Hafif ucundan bir giriş yaptık, otomotiv sektörü bittikten sonra pozitifte... De şekillenen ve devam eden bir kariyeri var sevgili Okan'ın ama sanki kendinde bulmuş gibi misin acaba yani bu kadar müzikle ilgili olup da otomotivden herhalde pozitife geçiş bir enteresan olmuştur diye düşünüyorum. Neler yaptın mesela pozitifte? Ee, yani şöyle e, tabii ki iki farklı sektör ama Birleştirici Nokta İksir'in de pazarlama ee, yöneticiliği pazarlama odaklı işler olmasıydı. Ee, hatta iş görüşmesinde bunun bir soru olarak geldiğini hatırlıyorum. Hani okey tecrüben var şu bu pazarlama netice itibariyle işte otomotif hani burada çok farklı bir tırnak içinde bir ürün var. Hani ne olacak ne bitecek Ben de işte böyle genel olarak şey tarzı bir cevap vermiştim hani ürün farklı olabilir ama hani onu ele alma değerlendirme artı eksisi vesaire, o yaklaşımlar daha e, temel bir takım dinamikleri üzerinden ilerliyor ki zaten hani müzikle de çok ilgili alakalıyım e, gibilerinden. E, orada şöyle bir süreç oldu. E, ben kendi adıma tabii hani ilk o ilanı görünce çok heyecanlanmıştım. Yani bir yandan işte o sırada yaptığım o radyo programı bitmişti. Büyük kız doğunca bir yandan işte şirket içinde pozisyonlar değişince böyle e, ona çok fazla vakit ayıramaz hale gelmiştim. Ama o müzik hani lise yıllarından beri hep böyle çok e, yanı başımda duran bir başlıktı. Ee, dolayısıyla Çok kısaca ona girelim mi? Yani bu ha, müzik ilk, şeyi hı. nereden geliyor? Ee, i̇lk sanırım işte hani e, lise yıllarında okey biraz böyle minik minik dinleme vardı ama girişte bahsettiğimiz o üniversiteye başlangıç arkadaş grubu biraz oradan hani normal ana akım dışında, ana akımın dışında isimler duyma onları takip etme işte da Deniz vardı oraya gidiyorduk. <Gülüyor> Oradan bir şey alıyorduk. Ne bileyim kenarında başka bir isim görüyorduk. Onu işte dergileri Çünkü takip etti ve vesaire. Çünkü ilgi ve bir çaba gerek. Yani şimdi kime e, sorsam bugün müzikle ilgileniyor ama tabii senin ilgi boyutun çok farklı. E, şöyle e, bence hani birkaç on yıl öncesinin e, ilgi duyduğunuz şeyle ilgili bilgilere ulaşma dinamikleriyle şu anki çok farklı. Hı. Ve asıl e, değer farkını yaratan da biraz bence Hı, o. Eskiden erişim çok zordu hmm. ama gayret, çaba, mücadele, emek çok vesaire vardı. O emek yoğun sürecin sonunda edinilen bilgi de çok rahat absorbe edilen, Ediliyor. içselleştirilen Doğru. bir bilgiydi. Şimdi Sizin heybenizi ulaş, attığınızı yukerdi. Yani. Şimdi iki türlü problem var. Yani hem çabuk ulaşıyorsunuz ama bir derinliği yok. Ulaştığınızın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çok basmakalıp yüzeysel bir takım ifadelerle onları kullanıyorsunuz bir grup çıkıyor. Adam diyor ki bilmem ne tarzı işte, müzik yapan grup. Çünkü bir yerde okumuş o öyle geçiyor. <gülüyor> Ama <o> arkasında bambaşka, <gülüyor> bambaşka hikayeler şey var. var. Bir öyle bir problem var. Ee, bir de e, hem üretim tarafı hem tüketim tarafı bu kadar kolay olunca e, o seçicilik e, problem Yaşma, yaratmaya evet. başlıyor. Bence mesela işte bütün bu radyo programları vesaire gibi şeyler benim kendi adıma öyleydi. Hep o filtreleme filtreleme <gülüyor> görevi. Yani ben burada bir şeyleri dinliyorum dinliyorum. Seçiyorum. Tabii. Bir filtreden geçiyorum. Ondan sonra size aktarıyorum gibi. Bence şimdi bu yeni jenerasyondaki en temel sıkıntılardan biri o. Hani bilgiye çabuk ulaşıyorsunuz. Ulaşıyor da hangi bilgi evet. doğru bilgi, hangisi yanlış ya da hangisi değerli. Veyahut da ulaştıktan sonra siz oradan ne çıkaracaksınız? Ne evet. Öbür türlü herkes aynı kitabı cümleleri söylüyor. Bir arada farklılık Bak, olmuyor. Evet. Dolayısıyla bizim dönemimizde yani işte ne oluyor? Kabaca 80'lerin ikinci evet. yarısından itibaren daha yerde edinebileceğimiz her tarz bilgiye açığız yani ne bileyim işte bir plak almışız şarkı sözlerini ancak orada görebiliyorsunuz internet yok bir şey yok ee işte bir firma var oradan ağ sanatçısı var oradan başka kim var mesela bilmiyorsunuz ama firmanın bir yerde katalogunu görüyorsunuz oradan bir şey yakalıyorsunuz ee ilk böyle işte o herhalde 90'ların başıydı abim demin söylediğim gibi üniversitede okurken çalışmaya başlamıştı eve böyle bir katlı müzik seti CD'li kasetli en üstünde de pikap bölümü olan. Arcade ee, de o zaman benzer e, bir bilgi var. Evet yani. evet aynen abim de ilgiliydi. Ne deniyor? Ee, ona bir şey deniyordu onun bir adı vardı böyle kat kat olan müzik setinin. Yani <gülüyor> bir konsolun içindeydi bunlar bir kapağı vardı önünde falan. Bir evet şey çok çok ona. farklı tipleri vardı. Ee, hatırladın mı atile neydi onun adı böyle böyle trak gibi böyle bir onun bir ismi vardı ama gelmedi aklıma şu anda. Biz müzik seti dışında evet. bir şey var mıydı şu an benim yaptım. falan derlerdi ama. Ha, böyle bir şey. biz Herkes mesela gider onu böyle işte Sony. Tamamı Sony böyle. Tabii, tabii, Orada tabii. bir şey seçilmez. Aynen. Şu Aynen. iyidir, Aynen. bu küttür falan. Şu pick-up'yı değil. O ne verdiyse odur. Full set diyorsun. Full set. Full full set. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla ilk <gülüyor> o dönemde işte hani bir yerlere gidip kaset alma, CD alma vesaire. Oralarda kaset doldurma. E, Hatta işte hemen akabinde başkalarına kaset doldurup hediye etme, verme falan gibi şeyler çok vardı. Kızırlara mı? Karışık Yok ya, ya. kızlara <gülüyor> pek yapmadım. Daha ziyade böyle gerçekten o bahsettiğim yakın arkadaş grubuna falan e, işte yaptığımız keşifleri. işte Benim o sıralarda müzik dergileri en vardı. En yakın arkadaş grubum hep kızlar olduğu için onlara yapardım. E, hatta <gülüyor> geçen programda mesela onu bilmiyordum. Yasemin Akvan konuğunuzdu. Evet. Onun mesela ilk o müzikle ilgili yazı vesaire çalıntıda başlamış. Ben çalıntıyı çok uzun süre evet. çok yakından takip ettim evet. yani. tabii o sırada isimleri vesaire e, bilmiyoruz. Hatta dergilerden birer kopya duruyor dükkanda. Orada baktım işte böyle Bristol Ecoli, Triki, e, Mesve falan onlarla ilgili e, yazılar ben... yazmış Yasemin de. E, dolayısıyla böyle o e, müzik, müzik özellikle o e, üniversite yıllarında o arkadaş grubu biraz abi etkisi sonra işte böyle biraz e, yurtdışından bir şeyler sipariş Peki etme. E, onu hatırlıyorum böyle eve e, Gema'ydı galiba katalog geliyordu. Oradan böyle satır satır işte CD'si şu kadar plak bu kadar vesaire. 8-10 bir şey seçiyorduk. Kredi kartı yoktu bizde. Yok. Abimin çalıştığı firmada bir yönetici arkadaşı vardı. Onda kredi kartı vardı. Onun kredi kartıyla <gülüyor> sipariş ediyorduk falan. Bazen böyle CD bekliyorduk. Paketten plak çıkıyordu. Mersem yanlış satırın kodunu yazmışız vesaire. Onlar şimdi kıymetlendi. Ee, <gülüyor> aynen. Dolayısıyla böyle ilk o müzikle hani daha yoğun dirsek teması o süreçte oldu. <gülüyor> Hatta işte 90'ların ilk yarısında o özel radyolar falan Başlayınca böyle bir içimizde hafif şey olmuştu. Bir pratiğe yansıması olmadı ama hani radyo programı yapabilir miyiz? Bir yerlerle gidip görüşebilir miyiz falan diye. Hatta Hür FM'de yanlış hatırlamıyorsam öyle bir teknoloji. Ben Hür 3 bir... sene yakın program yaptım. Ee, Cumartesi, Pazar, Caz saati ve kimdi şey, Hakan e... var, yani Hakan Bey vardı. Sonrası CNN'e geçti falan. İsme birazdan aklıma gelir. Artun Ünsal'la Acaba Yürefem değil miydi? Onu yanlış hatırlıyor olabilirim. Artur Ünsal'la görüşme yapmıştık diye hatırlıyorum. Ee, Biz bir parça arası verelim mi? Biraz beyinler şey etsin. Parça arası verelim ama bence parça arasından önce şu Babilon'u bitirelim. Tamam. Bitirelim mi? Ee, bitirelim, bitirelim. Yani Pozitif'te ilk e, bir yıl e, pazarlama odaklı işlere baktım. Hem bir yandan işte Babilon'un işleri bir yandan da Pozitif'in e, yaptığı o işte e, festivaller, organizasyonlar vesaire. Sonrasında bana orada farklı bir pozisyon teklif ettiler. İşte Babilon'un e, belli bir süre geçmişti kuruluşundan bu yana. Dediler bir Babilon dergi adını taşıyan bir müzik, kültür, sanat, müzik ağırlıklı bir dergi çıkarmak istiyoruz. İşte bir tarafta o var. Bir tarafta müzik yapım ve yayın şirketi var, Double, Double. Bir yandan da işte internetten bir radyo projesi, Babylon Radyo. E, hani bu üç ana başlığın koordinasyonunu sana verelim gibilerinden bir şey önerdiler o da bana çok cazip geldi bir yandan işte o geçmişten gelen radyo programları yapma ben o sırada işte böyle minik yazılar yazmaya hmm. da başlamıştım hani hep böyle o ana kadar o hobi gibi gelen şeyler bu bahsettiğim minik teklifle beraber birebir hani yakın bile değil birebir hani işin kendisi oldu dolayısıyla bir iki yıl kadar da bu bahsettiğim başlıkların ee, ana sorumluluğunu yaptım. İşte dergiye çıkarmaya başladık. O bir rayına oturdu. Radyo sıfırdan kuruldu. kuruldu. Hani i̇nternet radyosuydu hı hı. ama bizimki bayağı böyle bir fiziksel stüdyosu olan konu kalan vesaire böyle işte Töpe. 20 küsür programcısı olan bir e, canavar Radyo radyoydu. Radyo haline geldi evet. evet. Doğru doğru. Evet. Bizim de kalabalık belki şeyimiz ama daha kimseyi görmedik. <gülüyor> <gülüyor> biz, <gülüyor> biz stüdyoya hiç gitmedik pandemi mandemi derken. Evler stüdyo <gülüyor> oldu. Ev, evet evi stüdyoya çevirdik. Evet, evet burası evet, gayet güzel, evi var. <gülüyor> <gülüyor> evet, gayet güzel oldu. Geçen gün biri bir laf söyledi, kimin lafı olduğunu hatırlamıyorum ama çok hoşuma gitti ya. Şimdi evi stüdyo çevirdik deyince aklıma geldi. Dedi ki, eskiden insanların telefonları vardı, şimdi telefonların insanları vardı. Evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel, doğru. Evet, peki o zaman parçaya gidelim ama yine parçayı senden alacağız. Afro tamam. Harping diyeceğiz. Dorota HP çok keyifli bir parça ama bir kısa bir hikayesi evet, varsa Dorotu senden HB alalım. benim kendi adımı biraz daha geç keşfettiğim isimlerden biri ama özellikle işte hani cazda bu bildiğimiz standart enstrümanların dışında arpı kullanıyor olması bir yandan çok önceki yıllar hani 50'ler 60'lar olmasına rağmen onu böyle funk'la... Çok bevi, bir evet e bak şimdi 50-60 deyince yani ben inanmadım yani. çalacağımız parça 68'den Hı, e Arfo, Afro Harping'den albüm adını veren parça. Bir yandan da işte hem kadın olmanın dezavantajını yaşamış hem siyahi olmanın. Hmm. Bir röportajında da onu söylüyor. Yani herkes diyor iki şeyi söylüyor işte yani kadın ve siyahi. siyahi. Ama aslında bir üçüncü sıkıntı da diyor arp çalıyor olmamda Çok, diyor cazdhanesinden. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> güzel. Güzel. Evet. Peki hep birlikte dinliyoruz. Parçadan sonra tekrar birlikteyiz. Müzik Caz dinleyicileri ee, Okan Aydın'la harika bir program yapıyoruz. Okan Aydın için çok güzel bir program oluyor. Atilla ile ben arada nefes aldıkça böyle göz göze gelip bir girmeye çalışıyoruz ama başarılı olamadık. Vallahi yok biz bayılıyoruz konuklar konusunda. Evet çok teşekkür ederiz. Vallahi ben Raki genelde de, hani konuk olduğum bu tip işte birkaç geçmişte oldu <gülüyor> radyo programı veya işte bazen e, röportajlar falan olmuştu. Hep ilk başta şeyi söylüyordum aslında size de söyleyebilirdim ama bildiğin kadarıyla böyle bir çok süre sınırı yok. Yok, bizde hani sınırlı yok. Hani bana ne kadar konuşacağımı söyleyin. Okey ben konuşurum <gülüyor> yani. Biz Söylede onu bile olursan... söylemiyoruz. <gülüyor> Tamamen sana bağlı. Biz bu programa başlarken son saat dilimini aldık. Ha ucu açık. Yani. Bizden sonra Aynen. ucu açık. Geçenlerde bir programımız oldu. Tam 2 saat 14, 59 dakika. 25. 2 saat 14 var. gördüm bugün bakarken. Yani, 3.05 var Erman Kuntar. Erman Kunter, Kunter. 3.05. Erman tabi topu havaya atıyor yere düşmesine kadar. 3, 4, 4, 4, 5, 153 sayıya attığım maçı tek tek basketleri Her mi anlattı? <gülüyor> <pahalı>. <gülüyor> <Güzel>. Şimdi <gülüyor> e, pozitif dönemi böyle bir tür şey yapılmasına rağmen sonuna gelindi ve... Evet, evet. Ama niye sonuna gelindi? Niye sonuna gelindi? Çünkü sev, sevdiğim bir sektör anladığım kadarıyla. Şöyle yani e, pozitifte gerçekten çok keyif aldığım ve çok fazla şey öğrendiğim bir süreç geçirdim. Belki toplam yıl olarak az olsa da içinde bulunduğum ortam oranın biraz daha farklı yapısı sebebiyle e, olumlu anlamda. E, çok keyif alarak geçirdiğim bir süreç oldu. Orada iki tane ana proje vardı. Yani vaktimin, iş vaktimin çok büyük bir kısmını olan Bir tanesi e, Babilon Dergi bir tanesi de Radyo Babilon projesiydi. Çünkü ikisi de kabaca sıfırdan başlayan şeylerdi. Özellikle radyo tarafı demin dediğim gibi böyle bir hani stütyonun kurulması, programcıların belirlenmesi yayın akışının belirlenmesi vesaire bir sürü alt başlığı olan bir e, iş yüküydü ve o e, tabii çok ki çok emek yani. Evet ya e, ve şimdi. o hani başlangıçta tabii ki işte devamlı onunla uğraşıyorsunuz ama yapıldıkça yapıldıkça o e, iş listesi azalıyor ve x bir gün yayın hayatına başladı radyo. Tabii ki ondan sonra da bir takım standart işleri var ama öncesine kıyasla o iş şükü belirgin bir şekilde azaldı hani kimliği belirleyen sen belli. orada program yaptın mı ben yaptım, ya, yaptım orada iki program yaptım biri bu demin İspan bahsettiğimiz dinamo'da başladığım nota bene'yi aynen BN. devam ettirdim BN. hem İsmen hem içerik olaraktan devam ettirdim ee, bir de ayın şirketi diye bir e, ekstradan Hı -hı. program yapıyordum gene böyle elektronik müzik ağırlıklı ama çok deneysele kaçmayan ee, benim çünkü özellikle elektronik müzikte böyle hani e, firma üzerinden Hı -hı. E, gitmeyi çok sağlıklı buluyordum. Çünkü işte belli tarzlar evet, var. Belli evet, firmalar doğru. onlarla çok doğru. böyle e, yakın duruyor. Dolayısıyla hep kılavuzum o olmuştu. Onu böyle biraz daha net paylaşabileceğim bir program yapıp e, ayın e, firması, ayın etiketi diye bir program Güzel. yaptım. Sonrasında bu anlattığım süreç sonrasında işte paralel bir şey dergi tarafında da oldu. İşte kabaca içeriğin nasıl oluşturulduğu belli. Yazıların nerelerden geldiği belli. Dili belli. işte görseli belli. Okey bir toplantı yapıyoruz. Onu onu seçiyoruz vesaire. Sistem Dolayısıyla oturdu. böyle bir aynen hani hem e, işin bana hem benim işe yani bunu karşılıklı olarak söylüyorum. Katma değerinde bir e, getirdiği katma değerde bir tıkanma oldu. Hmm. E, benim de genel olaraktan hani yaptığım iş ne olursa olsun profesyonel ya da amatör e, temel prensiplerinden bir tanesi o yaptığım işi iyi yapmak yaparken kendime ve etrafındakilere de bir şey öğrenmek ve öğretmek e, orada bir tıkanıklık görünce de e, oradan da ayrılmaya e, karar verdim zaten genel olarak da böyle iş hayatında işte hani doğuş pozitif sonrasında şimdi konuşuruz hı, dükkan tarafı böyle devamlı bir yerden bir yere sene, e, sene ondan sonraki 2000, sene 2012 2009-2012 arası bir plak e, şey oldu. aynen ee, pozitiften ayrıldıktan sonra şöyle bir asıl hani demin dediniz ya otomotivden pozitife işte böyle o geçiş nasıl oldu falan o böyle sanki bir minik kırılma gibiydi. <gülüyor> asıl kırılma tabii, e, belki tabii. biraz da o minik şeyin hani böyle ilk küçük bir deprem hani ondan sonra ikincisi biraz daha kolay geldi. Artçı sarsıntı. <gülüyor> e, şöyle bir süreç geçirdim. Yani dedim okey işte otomotivde çalıştım. Kültür sanat sektöründe çalıştık. Genel olarak ben, benim işe bakış açım iş ortamının dinamikleri vesaire belli bir yapı var ve ben kendimi çok oraya ait hissetmiyorum onu net bir şekilde gördüm evet. hani totalinde işte 16-17 yıllık bir çalışma hayatından Aynen. sonra e, dedim ki yani bundan kurtulmanın yolu ne? kurumsala dönmemenin o zaman kendim bir şey yapacaksın dolayısıyla ilk önce ona karar verdim dedim ki tamam ben kendim bir şey yapayım sonra kendim ne yapabilirim dedim hani hangi sektör e işte müzik en yakın durduğum olan bir an işte pozitiften öyle bir network vesaire de oluşmuştu okey müzikle ilgili bir şey olsun o ikinci filtreydi sonrasında müzikle ilgili ne yapabilirim örnek işte, organizasyon yapamam Hı -hı. işte kulüp işletemem vesaire vesaire o esnada böyle yapamayacaklarımız yapamayacaklarımı <gülüyor> <olsun>. Aynen, o <gülüyor> kolay <gülüyor> tarafıydı <gülüyor> e, o esnada bir yandan da çok uzun yıllardır gelen bir tüketici kimliği var hani müziği dinliyorum okuyorum takip ediyorum vesaire e, böyle biraz ne diyelim ona pazarlama diliyle söyleyecek olursak ben tüketici olarak aldığım hizmetten ortalama da çok memnun değildim Değil, e, evet. dolayısıyla ona cevap olabilecek bir yer olabilir mi? Öyle bir mekan yaratabilir miyiz diye ee, fikir ilk öyle şekillendi. Dolayısıyla ben bunu böyle bir iş planı dahilinde sanki birine bir rapor sunuyormuş gibi vesaire çalıştım. Önce aile içinde gene orada ağabeyimin sağ olsun desteği oldu. İşte dükkanda çok tek duramam. Kardeşim gelir o biraz yardım hmm. eder. Öyle bir hani minik bir aile projesine Esin de bir bir gibi oldu. planlama var yani. Aynen sonrasında... O çalıştığım planı sektörün böyle farklı noktalarındaki pek çok insanla yaklaşık böyle belki 30-30-35 kişiyle birebir görüştüm, anlattım kafamdakileri. Ben dedim hani bunu gördüm, bunu görmedim, şöyle düşünüyorum, bunun eksik olduğunu hissediyorum, şunu yapmak istiyorum, böyle bir adım atmak gayretindeyim falan falan falan. Yapma oğlum deli misin demedim mi? İşte, i̇şte şöyle o sektörden o kadar ka şöyle söylediler. Hani bu dediklerini yani şöyle hani bir dükkan açacaksan ve diğerleriyle aynı olacaksa, bu dediğiniz. Hmm. Hiç kendini yakma. Ama bu anlattıkların biraz farklı, farklı tınlıyor. Ya. Eğer bunları becerebilirsen bunları yapabilirsen vesaire okey o zaman biraz daha şansın var gibi. Orada da biz kendi içimize de şöyle bir karar verdik. E, okey dedik hani bunu denemeden bırakmayalım. E, bir girişelim. Kendimize bir iki yıllık hani şey verdik. E, ne diyelim tanışma periyodu. De. İki yılın sonunda ilişki ne seviyede de. devam ettirelim mi ettirmeyelim mi derken. 12. yıla. 12 yani yaş 50-51. Evlilik 25. Kontra'da kontra 12. 12 <gülüyor> 13. Evet. Ee, peki bir arşiv yani bir arşiv var mıydı? Ya Çünkü şimdi genelde şöyle bir şey var ya ben de işte içerki odayı bakarız sonra. <gülüyor> ya böyle bir emekli olsam işte bir yerlere taşıtsam da plak dükkanı atsam falan veya böyle bir işte dinleme odası gibi bir şey atsam ne olur falan filan gibi. Yani sen <gülüyor> ilk Dükkanını açarken bir kendi arşivini mi ön plana çıkardın yoksa nasıl başladı bu? Yani ilk gününü hatırlıyor musun mesela dükkanı? Çok de? net hatırlıyorum. Evet. O süreci de çok iyi hatırlıyorum. Öncelikle soruya cevap vereyim. Kabaca hayır. Hmm. Yani şevre olmadı. Aa bu kadar CD'lerim var, plaklarım evet, evdekileri var. Evdekileri başlamadı Bir de dükkanı açayım yani. değil. Evde tabii ki bir şeyler vardı ama... Hiçbir zaman o niyette toplanmadığı için gerçekten benim erişebildiğim kadarıyla, bütçemin yettiği kadarıyla aldım. CD'de vardı, kaset de vardı, plak da vardı. Ki e, o sürece kadar da hani daha ziyade müzik benim için öncelikliydi. Hani böyle acayip bir plak meraklısı, böyle o 80'lerden bu yana gibi değil. Hani 90'larda plakla tanıştım ama sadece plak yoktu. Plak da alıyordum, CD de alıyordum, hangisine denk gelirsem e, gibi. E, orada şöyle oldu, e, bu anlattığım... Ee, bahsettiğim iş planı dahilinde ben İstanbul'daki bütün plak dükkanlarına ekstradan gözlemci gibi böyle birkaç tur yaptım. İnternet sitelerine girdim, işte web sitelerine baktım, oraya baktım, buraya baktım. Hani dükkanların metrekaresine kadar, içeride kaç adet plak var, işte ne kadar sıklıkla yenileniyor, işte takribi ne kadar civarında fiyatlar var vesaire. Ee, buralardan böyle kendimce minimum şu kadar plak olmalı, işte dolayısıyla bu işe bu kadar bütçe yaratmalıyız vesaire ne kadar plak gibi. olmalı mesela ee, şöyle yani şu an bu çok değişir yani 300-400 plakta da dükkan açanlar döndürenler gayet keyifli Aha. yerler kuranlar var dolayısıyla adet tabii ki önemli bir kriter yani ama tek başına e, tek başına şey değil bunu iki taraf açısından da söyleyebilirim hani iki taraftan kastım az plakta çok güzel bir dükkan da olabilir çok fazla plakla kabaca boş bir dükkan ya da olabilir, olabilir. Dolayısıyla Atilla Bey'in dediği gibi orada biraz o e, seçicilik filtreleme vesaire bunu iyi müzik kötü müzik anlamında da söylemiyorum. Herkesin sevdiği sevmediği türler vesaireler Mutlaka. olabilir ama her türün kendi içinde biraz daha farklı yere konumlanmış başlıkları var. Benim e, doğal olarak dükkanı açarken bir arşivim vardı ama e, bir hedef rakam da vardı. Arşivin satmanın e, var. Büyük bir kısmını satışa koydum. Ee, hmm. O bir bir tık böyle biraz pişman olduğunu e şey, böyle, başka ha, türlüsünü için, yapma için imkanım yoktu. Cızlamadı mı biraz? Ee, efendim. İkincisi cızlamadı mı böyle? Sonrasında bazı, sonrasında bazı plaklarda cızladı. <gülüyor> yani e, dükkan bir de benim metrekare olarak bir tık daha böyle büyük. büyük Onu çok... zaten hani sırf plakla doldurmak başlangıç için bizim bütçemizi vesaire de çok aşan bir işti. Dolayısıyla hem biraz mecburen, hem de zaten aksini çok düşünmediğim için çok az bir miktarı böyle kendime ayıraraktan ee, ama üstüne de dükkan açacağım Hı. için Hı. yurt dışından yurt dışından bütçemiz dahilinde baya bir ekstra plak alaraktan Hı. açtım dükkanı. Ee, sonrasında şey oldu tabii böyle aa dükkan açtığımızda şu plak vardı bende ya deyip işte bende kayıtlar var böyle ilk günden beri bakıyorum Ista i̇şte, 2012'de atıyorum 55 liraya X1'ine satmışız falan. Hani bir pişmandık tabii ki Tabii tabii o yani oluyor. ben de hatırlıyorum senden aldığım bazı etiketli plakların da etiketini sökmemişim. Evet. Şimdi Aynen. bakıyorum yani ne, ne fiyatları neler alınmış yani şimdi. ben de şimdi düşündüm şimdi yani şimdi. demek ki bir dükkanı dolduracak kadar malzeme var. E sen, evet. Onu şöyle söyleyeyim çok pardon. Okan'ı Okan çağıracağım diyeceğim ki Okancığım bak bakalım bunlara. Al bunları götür. Al bunları <gülüyor> götür. Yani şöyle bir şey yok onu söyleyebilirim. A benim plak dükkanım var. Püyü, en çok plak bende var gibi bir şey yok. Eminim Doğru. ki şahsen ee, tanıdığım ve tanımadığım bir sürü plak koleksiyonerinde diyeyim ortalama dükkandakilerden daha fazla plak vardır. Ya mutlaka. Canım. O biraz tamam. daha farklı bir şey. Çünkü farklı bizim orada bir, şey, bir, bir sirkülasyon var. Tabii Hatta tabii ben yere böyle kendim zaten esprili şey diyordum edin. yani plak dükkanı nedir? İşte satamadığın plakların stoklandığı <gülüyor> depo gibi böyle bir esprili Maalesef bir şey de var ama. <gülüyor> yani ben gidip gidip hep yani yıllar boyu aynı plakları plak. gördüğüm işte artık o neye bağlıysa bilemiyorum. Her neyse Hayır mesela o plaktan adamda 100 tane varmış devamlı satıldıkça aynısını koyuyor. <gülüyor> Arkada basıyor. <gülüyor> Peki biz yine o zaman bir parçaya gidelim ee, ama tamam. yine müzikle e, söyleşmeye devam edeceğiz. Şimdi yine tabii ki senin bir seçkin var. Still am Evet geleceğiz. o biraz telaffuz zor. Ben de bilmiyorum da, daha Daha zor telaffuzu <gülüyor> parçaların da var. O, da, onlara da geleceğiz ama. Evet, müzikler zor. Parçalar <gülüyor> daha, daha da zor. zor. Evet. <gülüyor> bu Ahmet Bey'in başlangıçta bahsettiği tarzda bir parça. <gülüyor> evet. Böyle insanı biraz darlayan. E, bu benim dükkanı açtıktan sonra e, hani dükkanda tanıştığım sonradan yakın arkadaşım olan bir müzikseverden öğrendiğim bir isimdi. Ee, az ama çok böyle nitelikli seçkisi olan bir arkadaştı plak anlamında, ee, onun evinde görmüştüm Bohren'i, Bohren der Club of Gore diye, aslında enteresan bir hikayesi var, grup elemanları böyle grindcore, hardcore falan <gülüyor> müzikler yapan <gülüyor> kişiler, ee, oradaki ne diyelim tarzı değil ama yaklaşımı caza e, e, uygulamışlar <gülüyor> ve böyle doom jazz ya da oh. dark jaz, dark güzel. ambient Jazz gibi böyle ki. biraz... Ben dinledim. Parçalara <gülüyor> dedim ki şimdi evet. dinleyiciler bizde alışık olmadık. şey Ki bu bir şey hani diyecekler. bir tık daha böyle orta halli albümlerinden bir şey biri yani. Yok, yok Güzel, keyifli <gülüyor> parça valla. 2008 seçim. Alman evet. ya da yapılmış bir kayıt bu. Aynen. Alman dedin, herhalde savaş sonrası tarihi yanlış gördüm herhalde. Bombardıman altında yapıldı. <gülüyor> <Güzel. gülüyor> evet. Bohrender Club of Gore, Still I'm Tresen. Ve ...sevgili laflayacağız dinleyicilerim ...ne Yine yapacağız... Laflayacağız. <gülüyor> ...yine çok çok keyifli bir... ...konuğumuz var bu akşamki programda... ...sevgili Okan Aydın bizi kırmadı... ...ayağına sağlık ağzına sağlık... Sağ ...çok ben, da keyifli bir program... ...yapmaya çalışıyoruz... ...kendisiyle... ...şimdi 2012 dedik... ...kontraplak... ...dükkan açılışı dedik... ...şeyi sormak istiyorum... ...şimdi aslında güzel bir zamanda... ...açıldı... ...yani... Hı -hı plağın böyle bir hızlı imelendiği, yükseldiği başladı bir e, dönem. E, fakat tabii bu beraberinde bir sürü de sıkıntı da problem de getirdi. Yani hı hı. işte hani kötü plakların basılması, işte MP3'lerden plak basılması falan filan gibisinden. Bu plak dükkanları bu esnada ne yaptılar? Yani hı. sen 2012'de dükkanı ilk açtığın hani demin ilk günü hatırlıyor musun dedin, çok iyi hatırlıyorum dedim. Yani o günden bugüne Geldiğimiz dönemde neler yaşadı plak Hı -hı. sektörü veya plak Hı -hı. dükkanları diyelim. Biraz e, hani ilk girişi Türkiye üzerinde yapmaya çalışayım. E, daha doğrusu biraz daha İstanbul odaklı. Ben e, dükkanı açtığımda 2012'de o bahsettiğim planın detaylarını hatırlıyorum. E, 11-12 tane daha böyle plakçı plakçı yani plak satan vesaire kastetmiyorum evet. ama işte bildiğimiz evet. isimler. Ee, 11-12 civarı dükkan vardı ve işte yarısı bu yakada yarısı evet, da karşı, karşı yakada de. gibiydi. Ben işte Kadıköy tarafında oturmama rağmen o an için Beyoğlu'nu e, kendi adıma daha doğru bir adres olarak seçip e, bütün o yol meşakatine katlanma riskine de göze alaraktan o tarafta karar verdim. Sonrasında e, sorunuza iki farklı aks üzerinden cevap vermeye çalışayım. Bir tanesi memleketin yaşadığı Hı. Hadiseler hmm. dolayısıyla her şeyin olduğu gibi müziğin de etkilendiği evet, süreçler. Ee, orada 4-5 defa böyle bir patinaj çekilme hali oldu. Hani kronolojik olarak ile mi aklıma geldiği kadarıyla ee, bir işte klasik darbe vesaire Tabii. muhabbeti. iki defa krizler. çok ciddi işte kur krizi, krizi. vesaire. Aynen. Üzerine pandemi, onun öncesinde özellikle bizim tarafı çok etkileyen bu terör olayları Aynen. vesaire bomba falan. Gezi olayları bile Hı. aslında hani dükkan açısından bakarsanız o zaman işleri vesaire Tabii. etkileyen bir başlıktı. Dolayısıyla böyle 4-5 tane majör diyebileceğimiz şey bütün sektörler olduğu gibi müzik sektöründe aslında hallaç pamuğu gibi attı. Onun Türkiye özelinde hani biraz tuzu biberi işte yönetimin diyelim bu konulara yaklaşımı vesaire onun yarattığı bir takım negatiflikler oldu. Ee, diğer tarafta biraz da plak sektörü, e, plak dükkanlar açısından bakacak olursak şu oldu. Dediğiniz gibi ben açtığımda plak'a olan ilgi vardı. Ama daha yeni inmelenmeye başlamıştı. Başlıyor, ee, hatta şeyi çok hatırlıyorum, e, net hatırlıyorum. Başlangıçta dükkana gelip bize pick up soran çok oluyordu. Hı. Biz de kendi içimizde şey konuşuyorduk. Ya, Hani insanlar pickup almak istiyor dükkanda. Pickup satmıyoruz hmm. ya biriyle temasa evet, geçelim, evet, yönlendirelim bir bir şey ya da bir bağlantı <gülüyor> kuralım biz satalım gibilerinden. Ee, ama mesela bugün için ben öyle bir ihtiyaç görmüyorum. Yani. Neyi kastediyorum? Ya, i̇nternette, şurada, burada, envai çeşit yerde envai çeşit ürün satılıyor. Yani pickup almak isteyen biri hem bilgisine hem ürüne çok yani rahatlıkla ulaşabilir. Evet. Dolayısıyla 10-12 yani, yıl öncesiyle bugün arasında öyle bir e, farklılık, farklılık var. var. Şöyle Asıl... bir kampanya yok diyorsun yani iki plak alana bir pick up veriyoruz diye bir kampanya olmadı. Yok ama iki plak parasına satılan pick uplar var <gülüyor> piyasada. Vallahi, yani. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> bugün <gülüyor> Aynen e, bugün bir anne kızın konuşmasına şahit oldum diye nerede işte bakıyorlar pick uplara işte çok hoşlarına gitti Abi Bunun mobilyası çok güzelmiş falan diye e, konuştular. Sonra da ben neye baktıklarını görmedim. Arkı ben plaklara bakıyordum. 3000 TL gibi bir rakamdan bahsettiler. Pickup pick için. <gülüyor> ya bunun içinde iğnesi falan her şeyi var yani. Hani mobilyası, <gülüyor> belki mobilya, hoparlörü mobilya. bile var bilmiyorum. Aynen, neye baktıklarını. 3000 lira mobilya artı içinde pickup da var. İçinde pickup'u da var evet. Yani ne kadar ömürlü olur bilemem ama yani atıyorum bir 0 plan 1500 lira olduğu yerde Aynen. 3000 liraya bir pickup düşünmek çok Evet, evet. Yani herhalde çok feasible veya mantıklı olmasa gerektiği hani hatta bir yere müdahale de, de, dedim yani, yani siz böyle olur da bu pickup'ı alırsanız iki tane plak alırsınız üçüncüyü de almazsınız Aynen. diye ama sonra <gülüyor> boşver dedim. Yani o böyle minik bir detay ama orada çok fazla farklı başlık var yani. Evet. Ee, onun detayına bence şimdi girmeyelim ben uzatırım programı. <gülüyor> iki saatten üç saate çıkarız. Çünkü bu tip e, hadiselerle de diyeyim, var, değil dükkanda çok karşılaşıyoruz. Bu bir soru olacak zaten. E, web sitesinde böyle bir soru cevap bölümü var bizim. Orada <gülüyor> işte hani ben de plak dinlemek istiyorum, pick-up ne yapabilirim diye. Biz böyle ona bir blog yazısı gibi bayağı ee, detaylı, ee, detaylı bir şey yazmıştık. Evet. E, bu çanta pick-up'lar öyle söyleyelim öyle, hani evet, konuda çok açıkta kalmasın. Çanta pick-up'ları hani müziğe ilgi duyan, plaktan müzik dinlemek istiyorum, kendime arşiv e, oluşturacağım diyen kişilere çok tavsiye etmiyoruz evet. öyle diyelim. Haricinde şu demin e, hani nasıl değişti bir bahsettiğim bu işte memleketteki devamlı bir fırtına hali. E, onun dışında doğal olarak e, her konuda olduğu gibi pila olan ilgi vesaire de artınca özellikle plak dükkanı sayısı çok arttı. Plak dükkanı sayısındaki artışı hem fiziksel dükkan sayısındaki artış olarak söylüyorum ama ondan da daha e, fazla şekilde dükkan olmadan işte sosyal mecralardan, Instagram'dan, Facebook'tan şuradan buradan plakların satıldığı pek çok e, platform oluştu. Ee, bu biraz bence problemli ee, yani e, niye problemli işte fazla satıcı olması tabii ki problem değil vesaire evet. ama demin hani işte programın girişinde o konuştuğumuz müziğe erişim işte oradaki nitelik farkı vesaire bir şeyin sayısının çok olması demek e, içeriğin doğru ve düzgün olduğu doğru. anlamına gelmiyor yani. maalesef sayı artmasına rağmen e, pek çok dükkan Olayı el adış şekilleriyle, müziğe yaklaşım şekilleriyle, müzik hakkındaki bilgileriyle vesaire aslında e, birbirine çok paralellikler taşıyor ve dolayısıyla da e, isim farklı olsalar da e, tüketici tarafında, dinleyici tarafında farklı bir görüntü yok, hepsi aslında aynı. E, böyle olunca da bunun hani piyasaya bir takım olumsuz yansımaları oluyor. E, çünkü nasıl basit bir örnekle anlatalım? X bir plak var. E, o pilav o dükkanların hepsi istiyor. Dolayısıyla bir yerden alma, almaları lazım. Siz de satacaksınız hop diye o X plan fiyatı anda... artıyor. Rayicinin üstüne çıkıyor. Çünkü vermezse Y'yi bilmiyor. Y'yi alamayacak. Öyle bir bilgisi yok. X'e mahkum yani. Evet. Ee, ben biraz bunu hani hem başlangıçta ama özellikle bu bahsettiğim gelişmelerden sonra kendin adımı dükkanda kırmak için e, öyle bir e, ne diyelim odak değişikliğine gittim. E, dükkanda her daim belli şeyleri tutmaya çalışıyorum e, ama ana konsantrasyonum burada olmayan insanların daha rahat erişemediği biraz işte o dediğim filtrelenmiş e, seçenekleri Bileyim. dükkana taşıma gayreti. E, dolayısıyla da adetten ziyade tabii ki olabildiğince çok seçenek olmasını istiyorum ama adetten ziyade ne sattığım e, biraz daha benim için önemli bu süreçte. Dolayısıyla da bu bütün e, detayına girmeden ana başlıklar halinde aktarmaya çalıştığım bu problemler e, ürün fiyatlarının olumsuz olarak yansıyor, dükkanların e, sürdürülebilirliğine olumsuz olarak evet, yansıyor evet. vesaire vesaire. Orası bayağı uzun ve böyle meşakkatli bir dertler zinciri. Mutlaka mutlaka çok hani kolay olmadığı çok aşikar evet. Yani e, çok pardon e, Ahmet ve ne, kesiyor tamam. gibi oldum. Yani, temel problem hani biraz daha e, ...geniş perspektiften bakmaya çalışırsam... E, ...Türkiye'de dağıtımcı problemi var bir kere. Evet. Hani Çok az yerden plak temin edebiliyoruz. İkinci el için baktığınızda da Türkiye öyle memba bir yer değil. değil tabii e, de. Plağ olanların çoğu plaklarına iyi bakmamış i̇şte, vesaire. Dolayısıyla doğru. temiz, düzgün plağa ulaşmak nah, çok zor. E, yurt dışına gitgeller artık sıkıntılı konular. E, i̇şte maliyetler belli vesaire. Tabii, tabii. Dolayısıyla o bahsettiğim iyi, temiz, düzgün plaklara erişebilmekte gittikçe hem zorlaşıyor fiziksel hem anlamda de hem de pahalılaşıyor. Pahalı Çok doğru. Evet. Maalesef. Ben Maalesef. bir şey soracağım şimdi aklıma geldi. Mesela internet üzerinden plak satan var. Hı -hı. Tamam. Sizin de bir dükkanınız var Hı -hı. ve bir kira ödüyorsunuz ve bir muhtasar ödüyorsunuz. Tabii, tabii. Vergi ödüyorsunuz. Bunun KDV'si var, şusu var, Hı -hı. var. Bir sürü bir gideriniz var. Peki öteki tarafı nasıl kontrol ediyor devlet? Öteki taraftaki adam yani ben mesela prensip olarak hayat boyu aa Sokakta el arabasıyla satan, hı hı. bir e, sebze meyve satan birinden almam. Giderim dükkanlar alırım. Hı hı. Çünkü o adamı yaşatmam lazım. Dolayısıyla sokaktaki ne vergisini ödüyor, ne kira ödüyor, ne işte sigorta ödüyor, ne bir şey ödüyor. Hı hı. Sattığı cebinde. Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, sadece internetten satış yapanların hepsi böyle değildir. Hı hı. Ee, sattığı plan fişini faturasını yani ticari bir kimliği vardır. No, fişini no. faturasını da postanın içine koyuyordur, yolluyordur. Ama hani samimi olalım. Türkiye şartlarında gerçekten evet. ben bunu yaparım diyen bu şekildeki satıcı sayısı da çok az bir oldu. Bir o, çok az. Dolayısıyla mi? bu bahsettiğiniz tabii ki tırnak içinde bir hani haksız rekabet ortağı gibi bir şey arıyor. Aynen, Öte bu. yandan bu tabii ki herkesin fiziksel dükkan açmak zorunluluğu ya da plakla ilgili duyan herkesin bir plak dükkanına sahip olmak gibi bir zorunluluğu yok ama e, belli dinamikleri bozacak hareketleri de yapmaktan imtina etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Neyi kastediyorum? Yine basit bir örnek verelim. Bir plak çıkıyor. Daha bugün çıkıyor satışa. İşte alışı var. Bir rayiç karı var diyorsunuz ki tamam ben bu plak 5 liraya satacağım. 3 liraya aldım, 5 liraya satacağım. Abi bakıyorsunuz 3.1 liraya satıyorlar. Daha bugün çıkmış plak yani. E, bunlar problemli. Çünkü bunlar bizim gibi butik dükkanların yani biz netice itibariyle bir zincir mağaza değiliz şahıs evet, olaraktan işte oraya döndürmeye çalışıyoruz vesaire. Onların sürdürülebilirliğini zora sokuyorlar. Ee, bunu bazen dağıtımcının kendisi yapıyor. Yani ben dağıtımcıdan hmm. plak alıyorum 3 liraya yine aynı rakam önünden gidelim 5 liraya satacağım. Abi bakıyorum dağıtımcı kendi internet sitesinde satıyor plakları 3.1 liraya. Evet. Çünkü bana 3'e satacağına internetten 3.1'e sattığında daha 10 fazla kuruş fazla, fazla para kazanmış gibi düşünüyor oluyor. ama benim müşteriyle temasımı engelliyor, yeni tabii, müşteri kazanmamı tabii. engelliyor. O müşteri tanıdıktan sonra onu ben belki farklı bir kulvara çekeceğim. Kendimdeki tabii, farklı bir ürün yelpazesiyle besleyeceğim vesaire. Yani sadece o an için değil, uzun vadeli de hasarları e, hassas bir de yani bu bu tarz işler maalesef çok hassas bir şeye oturdu. Peki, zemine evet, oturdu. Evet, evet. Şimdi geleceğim şey oydu zaten. Bunun Neticede Yurt dışında sistem bu nasıl işliyor? burada Oradaki yaptırımlar ne? Buradaki burası zaten böyle yani söylemek istemiyorum ama biraz buz Anladım. cumhuriyeti burası. <gülüyor> aa, dolayısıyla serbest piyasa dedikleri hançere kim çeker önce kim kime ne kadar saplarsa o durumda yaşıyoruz biz burada. Şöyle tabii ki yurt dışında aa, dükkanlar şöyle ödüyor böyle yapıyor internetten satışta böyle hukuki çerçeveler var vesaire gibi çok detay net en azından bir bilgim yok. Ama velakin bu bahsettiğiniz perspektiften baktığınızda ne olabileceğini ya da ne olamayacağını öngörüyorsunuz. Ama yurt dışının plak piyasası, müzik piyasasının ana çerçevesi dinamikleriyle buradaki arasında belirgin bir takım farklar var. Ee, nedir o? Şimdi yurt dışına çıkan her şey çıkıyor. Evet. Hiçbir plak dükkanı şey düşünmüyor. Ya bu hafta işte bir tane ee, ne diyelim Nikkei albümü çıkıyor. Biz acaba bunu nereden bulacağız? Acaba işte Almanya'da bu dağıtıma girecek mi? Adamın öyle bir derdi yok. Adam günlük Tabii. yeni gelen albümler listesi yayınlıyor. Günlük. Takır takır önüne düşüyor. Adam 11'de dükkanı açıyor. 15 kişi dükkana giriyor. Deli gibi belki alışveriş Hı. yapmıyor ama insanların günlük rutininde ya da belli rutinde plak dükkanına gitme. Oraya belli bir Tabii, bütçe harcama vesaire gibi şey bir şeyi var. Ben hep aynı örneği veriyorum mesela. Ben işte kitapta olabildiğince e, okumaya almaya çalışıyorum. Bir yere gittim, bir safha vesaire denk geldiysem, aklımda hiçbir şey olmadan dükkana giriyorum, bir vakit harcıyorum, ilgimi çeken bir şey muhtemelen buluyorum ve satın alıyorum. Yani dükkana girdiğinde şöyle olmuyor, yani sizde şu yazarın kitabı var mı? Yok, çık git. Böyle bir alışkanlığım yok. Bu mesela maalesef plakta da bizim için Türkiye'de daha olan bir şey değil. Yani plak dükkana gideyim, sevdiğim tür plaklara bakayım, o sırada bir şey ilgimi çekebilir, bir dinleyeyim, aa hoşuma gitti alayım ya da kenara not edeyim sonrası için bakayım vesaire yok. Adam kapıdan bir şey soruyor. Radioet var mı? Diyorum ki yok. Dönüyor gidiyor, gidiyor. gibi. Hani o da problemli bir şey değil. Onu arıyorsa tabii ki öyle. Ama demek istediğim daha çoğullaştırarak konuşacak olursak dinamikler farklı yani memlekette. Dolayısıyla bizim burada bu tip olumsuzluklar zaten az sayıda olan ve işte ucu ucuna dönen dükkanları çok daha olumsuz etkiliyor. Etkiliyor. etkiliyor. Orada adamın zaten belli bir şeyi var. Var e, cirosu var, belli bir, e, ne derler? Hı -hı. Cycle var yani. Devamlı besleniyor. biz devamlı soru işaret. O ürün nereden bulacağız, bulacağız? Nasıl getireceğiz? Evet. Gümrüğe mi takılacak? Vergisi şu mu çıkacak? Bu mu çıkacak? Vallahi hakikaten kolaylıklar dilemekten başka bir şey diyemiyoruz. Çünkü bak, yani sizin ya, gibi iş, idealist iş, iş, işler yapanlar insanlar da pek kalmadı vallahi açıkçası ya. Atilla işin bir tabuluğu var. Bir de şöyle bir tarafı var. Yani insanların artık bu tip hobilere ve meraklara ne kadar para ayırabilecekleri de bu sefer şeye girmeye başlıyor, sıkıntıya girmeye başlıyor. Bu başka dertler başlıyor. Kiramı nasıl ödeyeceğim? Kiralar uçmuş gitmiş, nerede olduğu ya. yani. Abuk sabuk Ancak bir hale geldi memlekete. Çok zor yani bu tarz işler yapmak çok zorlaşıyor ee, maalesef. Bu yani, da işte böyle bir kültürsüzlüğe doğruluyor. Şuraya, şuraya bağlayalım, sonra parçalar verelim <gülüyor> Aynen. <gülüyor> para yani... değiştirdi ya. Artık plak alacak adamın elinde para yok. Tabii. Para kültürsüz insanların eline, eline geçti. Yani. Bu hükümet vasıtasıyla bu da oldu yani böyle el değiştirdi para. İşte inşaat yapılsın, yol yapılsın ve bu yandaşlarla para da başka bir yerlere gitmeye başladı. Ama aslında onların o... da zaten plakla milakla bir ihtiyacı yok zaten şimdi belli olmaz valla böyle eski hikayeler var ya işte adam kitapçıya girmiş kütüphane yaptırdım bana bir yüz tane kitap sana böyle yok mu gelen yüz tane plak ver bana şurada yok ya denk gelmedi ki inanın o tip bir satış beni hiç mutlu eden vesaire satış değil Tabii bazen ki, böyle şakası. yani doğru ya da yanlış bilmiyorum ama rahatlıkla söyleyebilirim ee, bazen böyle alırken müziğin kendisinden ziyade başka bir şey için hmm. o plağı aldığını hissettiğim kişiler oluyor. oluyor diyelim yeni bir şeyler gelmiş. Aslında kapısını tıklatsam o yeni gelenlerden çok rahat satacağım. Üç tane, beş tane. Huzursuzluk yaşıyorum ve <gülüyor> haber vermiyorum. Yeni bir şey var mı? Diyor, yok diyorum yok, mesela. Çok <gülüyor> <iyi>. yani, <gülüyor> bravo. bravo. Yani, biraz o benim hani dükkanı açarkenki arka plandaki şeylerden biriydi. <gülüyor> yani. Biraz da beni o, huzurlu mutlu edecek şekilde iş yani, şey yapmaya yani, çalışıyorum. Yani. Yani. Yani, okan bir şey söyledi. Çok kısa bir anekdot anlatayım ya. Arkası çok konuştu. Ben az konuşurum. <gülüyor> Gece bir epey evvel. Bir müşteriye gittik. Aydınlatma Hı. projesi yapacağız. Adam dedi ki işte şu var mı, bu var mı falan filan. Ben dedim ki çok pahalı bizim yaptığımız projeler dedim. Adam dedi ki nasıl yani dedi. Sata, siz alamazsınız dedim. Pahalı yapıyoruz biz dedim. Adam dedi ki parasıyla değil mi dedi. Evet dedim değil parasıyla. <gülüyor> <gülüyor> yani işte o senin dediğin gibi. Hani ben ona o pila satacağım evet, ama evet, satmak evet, istemiyorum. Evet. evet ben de bu projeyi bu adama yapacağım ama yapmak istemiyorum hikayesi. <gülüyor> Güzel Peki, o zaman parça diyoruz, dikit diyoruz, nispeter Molver'den evet. ama senden ee, alıyoruz bir iki cümleyle. Orada da şöyle ne, hani, bu parçaları seçerken böyle kendi içinde de biraz bütünlük olsun diye istedim. John Elian'ı trompetçi, e, nispeter Mulverdi, o anlamda benim en sevdiğim jazz trompetçilerinden biri. E, burada biraz daha hani beni etkileyen tarafı şu, e, ben işte o müzikle ilgili yazılar yazma dönümde bir ara jazz kolikte e, ya yazılar yazdım. Ee, orada böyle farklı bir başlık altında bir e, metin ortaya çıkarmaya çalışıyordum. Daha ziyade böyle e, elektronikle cazın iç içe geçtiği, evet. böyle birbirini beslediği biraz daha çizgi dışı albümleri böyle detaylıca anlatmaya çalışıyordum. E, Nispeter'in en çok o tarafı beni evet. e, etkiliyor. Hafif elektroniklerle cazın evet. böyle e, müthiş bir birlikteliği var. The Kit, e, bunu Switch albümünden dinleyeceğiz. 2014'te çıktı. Normalde Nispeter de ECM katalogundan bildiğimiz evet, bir isim evet. ama sonradan e, Major e, Sony ile anlaştı evet. oradan çıkan albüm The Kid. ...laflayacağız. Sevgili, sevgili laflayacağız. Evet, öyle de maalesef. Laflayacağız lazım. dinleyicileri. Harika bir program yapıyoruz. Okan Aydın misafirimiz oldu. Kalktı geldi. Kadehleri bitirdik, terkos suya geçtik. Terkos muydu o <gülüyor> su? kadehler kırmızıydı, şimdi biz... <gülüyor> şimdi, evet, evet. Bu, bu arada biz... Ee... Araba kullanacağız. Evet, siz araba kullanacaksınız. Biz ee, soruları yaptığımız süre kadar da bir soru aralarında da ayrıca sohbet ediyoruz yani. <gülüyor> evet evet o, o daha iyi bir şey. Ondan mahrum bırakıyoruz herkesi. Evet. Bu arada. Aslında bu yayını açık bırakıp oralarda kayıda <gülüyor> devam edelim. Va var, var kayıtlarını olsaydı. açık. Var kayıtları yani. da evet aynı. <gülüyor> Değil mi? Kimsenin kimsenin güveni kalmadığı bir ortamda artık var kayıtlarını da bir kısmını veriyorlar ki bir kısmında gene güven sarsıcı olmasın diye. Ne olur ne olmaz. Açıklayacağım dedikten sonra tabii vermedin bir anlamı yok. Önemli <gülüyor> olan o bilgi olmadan ne oluyordu onu bilmek lazım. Bundan sonra hakemler düdük çalma bile korkacaklar ama ben korkmadan bir soru soruyorum. Buyurun. Record Store Day. Aa, evet. En sevdiğiniz başlıklardan biri. <gülüyor> <gülüyor> Senin özellikle sevmen lazım. Çünkü ilklerden birisin Türkiye'de. Ee, evet o şöyle gelişti. 2012'de işte dükkanı Açtık. Ee, hemen bir sonraki yıldı. E, 2013. İşte o bu falan bakken ben öncesinde bilmiyordum gerçekten. Bu Record Store Day başlığına denk geldim. Sonra biraz inceleyince içerik çok hoşuma gitti. Ee, bir yandan da dükkanı açtığımda böyle bir manifesto gibi bir şey yazmıştım. Orada kendi kendime söylediğim söz verdiğim bir şey vardı. hani e, Dükkan tamam işte bir plak alışverişi olacak e, ama hani bunun ötesine gitme gayreti olan işte müzikle dirsek temasını farklı noktalardan devamlı sürdüren bir yer olsun istiyordum. Record Store de ana bir çatı olaraktan buna çok imkan veren bir başlık gibi geldi. Dolayısıyla işte ben hemen böyle bir yurt dışı ile vesaire Nedir yazıştım. bir Çok kısa bir anlatır mısın? Ee şöyle hani işte bağımsız plak dükkanları günü gibi bir şey. Böyle anneler günü gibi. O da her yıl Nisan ayının 3. cumartesi günü kutlanıyor. İşte her sene bir elçi vesaire oluyor. Çok basitinde kabaca iki ana başlık üzerinden gidiyor. Bir tanesi bizim gibi bu bağımsız plak dükkanlarında çeşitli etkinlikler oluyor. O ne olabilir? Bir imza günü olabilir. Bir işte sanatçıyla bir araya gelme olabilir. Canlı Minik bir olur. set olabilir. Aynen. Şey olabilir. Canlı olur. İşte akustik bir şey olur. Dükkanın kendi fiziksel imkanları doğrultusunda. Bir böyle bir başlığı var. Bir de... Özellikle son birkaç yılda e, oldukça ivmelenen, o güne özel kayıtlar çıkıyor işte Baskılar RSD, yapıyor, Record Store Day kayıtları diye. E, bunlar da bazen bir 45'lik oluyor, bazen bir albümün yeni baskısı oluyor. Daha ziyade hani, limitli adet basılan, öncelikli olarak genel dağıtıma çıkmadan e, bu bağımsız plak dükkanlarına gönderilen, o gün satışa çıkan, dolayısıyla biraz o dükkanlara da finansal anlamda destek vermeye abi. çalışan, ee, ve işte e, benzerleri de pek olmayan ne bileyim işte albüme konmayan bir parçanın demo kaydı olabilir, içine farklı bir takım artıların eklendiği özel bir baskı olabilir vesaire gibi hep böyle hani bir limited edişim biraz çekici özel. özelliği olan başlıklar. Ee, ben bu ilk Record Store Day e, bilgisini edindikten sonra e, daha ziyade bu canlı performans tarafı benim e, ilgimi çekti çünkü dükkan fiziksel olarak buna biraz imkan tanıyan evet. e, büyüklükte hem onu değerlendirme şansı Baktım verecekti. Baktım ben kimler var? İlhan Erşahin, Selengül'ün, İlker <gülüyor> <gülüyor> İlk gelenler. sene çok kuvvetliydi. Evet. <gülüyor> o biraz böyle o pozitiften <gülüyor> <gülüyor> yeni <gülüyor> çıkmıştı. Evet. Ee, sağ olsunlar hiçbiri e, tekliflerimizi olumsuz dönmediler. Hepsi gelip sağ olsun çaldılar ama e, evet yani pandemi döneci, dönemi haricinde e, 8 kez yaptık sanırım. Her birinde 6-7 farklı isim çaldı. Genelde yani şey söyleyeyim sonra buraya bağlayalım, bu kayıtları çok soruluyor çünkü maalesef Türkiye'ye getirmek imkanı hemen hemen pek yok. yok. Çünkü zaten çok sınırlı, sınırlı adetle basılıyor. Bir de genelde o basılanlar daha küçük firmaların yaptıkları oluyor. Onların Türkiye'de temsilcisi şey yok. yok. Büyüklerin varsa bile daha ziyade Avrupa, Avrupa piyasasında zaten satılıyor beydim. ve bitiyor. Burada ne oluyor? Bazen atıyorum 2021 yılında çıkan bir Miles Davis'in bir Record Store Day belki iki sene üç sene sonra çok az adette sağda solda Türkiye'de yani. dağıtıma girebiliyor gibi belki öyle çok majör isimlerin birkaç şeyi yani var benim de şu an dükkanda böyle onu görünce not olarak düşüyorum bir 10-15 tane farklı RSD kayıt var ama bunların hiçbiri işte o yılki Record Store Day'de birebir bizim dükkana gelen ürünler gibilerinden değil. değil dolayısıyla ben ee, o tarafına hiç konsantre olmadan bu canlı performans tarafına odaklandım. Orada da işte böyle bir iki tane yıllar içinde biraz daha oturan bir e, çerçeve oluşturmaya çalıştım. Çalan bir isim bir daha çalmıyor. Bir ücretlendirme vesaire yok. Evet. Tamamen destek amaçlı. Biz onlara böyle küçük bir hani çam sakızı, çoban armağanı bir hediye vermeye çalışıyoruz hı tabii hı. ki. Ee, biraz böyle kendi içine dengeli bir program oluşturmaya çalışıyorum. Ee, biraz böyle hani genç gruplara kendi adıma olabildiğince hani desteklemeyeyim onu o biraz abartılı bir ifade olur ama en azından bir minik e, omuz vermek, onların bir isminin bir tık da olsa görünebilirliğini sağlamak vesaire. E, ilk 1-2 yıl böyle biraz daha düşük profilliydi. Hani daha böyle akustik ağırlıklı gibiydi ama sonrasında hem dükkanın imkanlarını görünce ee, biz de biraz daha kuvvetli bir teknik malzemeyi oraya getirmeye başladık. Ee, özellikle bu pandemideki ara haricindeki son 3-4 etkinlik hem kalabalık açısından hem işte hani böyle 5-6 kişilik grupların falan bayağı cayır cayır hmm, çaldığı bir minik sahne haline çeviriyoruz. Onu dükkanda yapıyor da bambaşka bir e, keyfi Keyifli. vesairesi var. Evet, bir şey soracağım. Buyurun. Diyelim ki bir canlı performans yapıldı dükkanda ve bir kayıt alındı. <Gülüyor> Peki bu kaydı bir plak yapıp <Gülüyor> satışa sunmanın maliyeti çok mu yüksek? Ee, çok yüksek değil bu ilk birkaç yıldan sonra bu bahsettiğim hafif hacim değişikliği esnasında benim aklıma gelen böyle düşündüğümde acayip heyecanlandıran çok, çok hoşuma düşünce, giden bu? bir fikirdi evet. birkaç kişiyle de konuştum maalesef şöyle bir sıkıntısı var yani yapılabilir mi yapılır maliyette mi çok değil <Gülüyor> ama dükkan netice itibariyle akustik bir konser mekanı değil biz orada canlı seyrettiğimizde okey bizi tatmin hmm. ediyor ama onu kayıt almaya geldiği evet, yani, zaman yani. oraya gelen mikserin, şuyun, buyun vesairenin çok başka olması lazım. Evet, ee, o biraz daha bir profesyonel bir yatırım gerektiriyor. Ya yıllarca caz konserlerine gittik şeyde <gülüyor> Yoksa olabilir. Amerika'da yani bir... falan filan gürültü, batırtı, çatal, bıçak Çatır, yani çatır, çatır şöyle diyelim bu imkansız bir senaryo değil biraz da benim hani hayalim gibi bir şey yani He. orada bir performans sergilemek 4-5 grup kaydı almak e, birkaç ay sonrasında da onu record store day kaydı i̇şte gibi evet, vesaire yani, hani bir Türkiye çıkarmak Türkiye özelinde buna benzer bir, i̇şte, bir şey yapılabilir mi? Işte yapılabilir mutlaka şey. yapılabilir yani dediğim gibi hani bir, bir tık zorlukları var ama imkansız bir senaryo, yani senaryo madem değil. Madem bize gelmiyor o zaman biz kendimizi <gülüyor> yaratalım. <gülüyor> aynen, yani. aynen. Hayır, bir hikaye şu yani mikser, işte oradaki mikrofonlar şunlar bunlar canlı dinlediğinde güzel ama kayıda aldığında onun yetersizliğinden bile neticede ne bir tarihi ki, bir şeye tabii bir iz düşüyorsun. Dokümentasyonu yani şey var. Aynen. Yurt dışından e, Amerika'dan zamanında aldığımız Albümlerinin birçoğunda mesela şey kayıtlarıdır bar kayıtları. Hücum kaydı. Hücum kaydı. Yani gürültü, patırtı, çatal, bıçak, sarhoş bağırması. Ne ara sen var diyorsunuz? Ne ara var kaydı? <gülüyor> Ama işte oradaki yaşanmışlığın bir parçası bugün e oldu. Tabii canım. o uyum olan bir evet kayda geçiyor. Zaten ne hani plak tarafına bir bunun paralelini kuracak olursak şu bootleg kayıtlar var evet, biliyorsunuzdur. Tabii. Yani hani işte korsan gibi tabii, nereden geldi beli dini vesaire ediyoruz. ama bir şekilde onların da takipçileri vesairesi var. İşte adam 82'de bir yerde konser Kuranmış. vermiş. Birebir ne olduysa o konuştuğu var vesaire. Her şey, evet. Tabii, evet. Peki o zaman Record Store Day'den bir parçaya geçelim biz. Yine değişik. Bu, bir parçayı, bir parça. bu parçayı ne Bunu... sen Atilla Yok. ne ben okuyamayız. Ben, evet. Ünidimiz Okan'dan. Eyvallah. Parça da gerçekten zor. Önce sanatçı ismini okumaya çalışalım. Beyond <gülüyor> Jason Lint herhalde. E, o. E, o. Evet, i̇ki <gülüyor> noktayı biz de E, A olarak Normalde <gülüyor> <hayal> A yani. <gülüyor> Jason ama bazen öyle yazıyor. O İsveç'te çok yönlü bir müzisyen. Flüt, en... flüt çalıyor bu adam. Piyano, flüt, flüt var. Flüt, en evet. besteci. Aynı zamanda ressamlığı varmış. E, albümün adı Sissel. O da aslında kolay. Parça şimdi dinleyeceğiz. Bayağı bir Türk havaları, ezgileri vesaire var. Ee, o okay böyle. Temiz var çünkü parçada. Öyle mi? Tamam. Evet bu benim tamam. bildiğim bir isim değildi. Pilağı dükkanda böyle çalarken Süper. bir an bu parçada o Türk ritimleri Aa, falan gelince ne oluyor, gelince, sonra, ne oluyor? Evet. dedim. Sonra Okay Temiz'in fotoğrafını gördüğüm içinde. Evet. E, hatta böyle Sirto gibi benzer bir kelime var parçanın ismini de. Belki onunla da ilgili olabilir. Surtos Pleyas. Pleyas hep birlikte dinliyoruz. Ben de Surtos Plast, buna bakınca acaba dedim bir Yunan Munan böyle bir Ege'nin kokusu bir falan var mı? Var var, var evet. Bu bizim... da 73 yılından bir parça. Evet. Bu abinin adını okuyamadım ben ama şimdi 1944, 1944 doğumlu 2013'te ölmüş 69 yaşında ışıklar içinde kalsın. kalsın. Evet hep birlikte dinliyoruz. sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Keyifli ve hararetli programımıza Okan Aydın'ın e, konuk olduğu e, programa devam ediyoruz. E, çok çok güzel müzikler eşliğinde. Tabii ki e, konuk Okan olunca e, müzikler de ona o, o, o, oradan geldi. E, biz de dinlerken e, çok keyif alıyoruz. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Şimdi otomotif sektörü dedik pozitif dedik sonra 2012'den günümüze hala devam eden kontraplak dükkanı dedik birazcık birazcık değil bol bol müzikten bahsettik müzik senin hobinmiş artık Hı. birazcık da işin evet. oldu ama hala yanda devam eden bir takım hobiler de var veya arada Hı. ara ara olan işte yazılar var bir Fasit daire DJ performansları evet. var ee, birazcık da senin hobilerinden bahsedelim. Evet e, aslında hem o yazı hem DJ tarafı diyeyim e, aynı süreçte başladı. İşte bu 2000'lerin başında Dinamo FM açıldığında orada program yapıyordum. Program esnasında başka program yapan arkadaşlarla vesaire tanıştık. E, o zamanlar şimdi e, İBB Kültür AŞ'nin başında olan Murat, Murat Abbas. Abla. Ee, o zamanlar bir derginin böyle müzik sayfalarının editörlüğünü yapıyordu, radyoda da program yapıyordu. Şans Eseri aynı akşamda bizim program, dolayısıyla işte onunla tanışıktığımız o radyo günlerinden. Ee, sonrasında o, o öyle bir teklif getirdi bana, o bahsettiğim dergiye hani yazı yazmak ister misin diye Muhtemelen müzikte içişi olan pek çok kişi zaten bu süreçlerden geçiyor. Yani güzel bir şey dinliyorsunuz. Buna birini çalabilir çok miyim, öyle. radyoda program <gülüyor> yapabilir miyim, i̇şte, e, bununla ilgili bir yazı yazabilir miyim gibi. Ki hani e, kalem oynatmak her daim çok hoşuma giden bir şey benim. E, dolayısıyla da o teklifi hemen kabul ettim. E, sonrasında böyle e, farklı e, hem fiziksel dergilerde hem internet mecralarında. E, ama hep böyle tematik, hani belli e, ne diyelim ki yapısı olan işte birinde diyelim sadece plak şirketlerine odaklandığım birinde sadece albümlere odaklandığım birinde işte röportaj üzerinden bir şeyler yaptım böyle farklı mecralarda yazdım Cascolig'de yazdım Trendsetter dergisine yazdım bizim yaptığımız Babilon dergide hem işte röportajlar hem bir takım yazılar hem albüm yazıları yazdım işte bloglarda çeşitli yazılar vesaire o hani imkan oldukça yapmak istediğim bir şey. Hatta şimdi işte Eray'la konuşuyoruz. Lofçaz'a e, onu da almış olalım. E, bir şeyler yazmak ister misin diye dedim isterim. Evet neredesin <gülüyor> sen? Vallahi, ben de onu sana Vallahi soracaktım. Valla işte bu o, okul işleri okul başlayınca bizim e, bir yandan dükkan bir yandan çocuğun okul işleri vesaire iki çocuğun. E, biraz vakitsizlik yaratıyor ha, ama. Ben de kontradan da mı acaba e bir böyle gazete gelecek falan? Ha, yok. O... <gülüyor> <gülüyor> e, DJ'lik de aynı paralelde aslında gelişti. E, o zamanlar e, Dynamo'nun ...sponsorluğunda yapılan bir etkinlik vardı daha doğrusu onların organize ettiği. Orada öyle bir e, hani yazmak ister misin gibi çalmak ister misin oldu. E, i̇lk başlangıçta tabii ki hiç böyle bir bilgi tecrübe vesaire yoktu. Ama zaman içinde böyle çok sık olmamakla beraber... E, ...Fasit Daire Mahallesi ile bayağı bir hem festivalde e, mekanlarda vesaire çaldım. E, o normalde anormal keyif aldığım bir şey. Radyo programı ve DJ'li o anlamda biraz paralel görüyorum ben. Beni besleyen, biraz böyle taze tutan şeyler. Yani bir şey çalacağım ama hiçbir zaman böyle a yarımda şunlar var, bunları çalayım gibi değil. Bir şey çalacağım, sanki hiçbir şeyim yokmuş gibi tekrar tamam, bir sıfırdan spontane, işe girişmek. Süper. Nerede çalacağım, ne zaman çalacağım, saat kaçta çalacağım, birinin öncesi mi, sonrası mı, nasıl bir kitle var vesaire. Bütün o filtreleri çalıştırıp ona özel bir hmm. içerik hazırlamak. O süreç çok ekstra. Yani Bilfil çalma hadisesinin olduğu birkaç saat de çok keyifli ama öncesi en az onun kadar keyifli yani o parçayı dinlerken a sette bunu çalarken şöyle olur böyle olur <gülüyor> bir takım minik hayaller <gülüyor> vesaire ee, dolayısıyla hem bu yazı yazma olayı hem işte radyo programı hem DJ'lik böyle ara ara yaptım ama beni çok taze ve e, direkt düşünüyorum çok güzel Başlıklar. işler vallahi evet ellerine sağlık ellerine sağlık ee, bir de şöyle bir şey okudum enteresan kontra isminin nereden geldiğiyle ilgili bir hmm. kısa bir şey var. Bilgi var internette ama doğru mu diyeyim sana? E, sana doğrudur sana muhtemelen. <gülüyor> yani ben, hani... ben onu bilmiyorum ama hep kafama takılan şu oldu. O soruyu sonra soracaktım. <gülüyor> <gülüyor> Kontrplakla bir alakası var mı? <gülüyor> e, aslında var ama hani <gülüyor> o böyle biraz ben de onu bak. şans eseri. Şöyle oldu. Ben tabii ki ismi ne olacağını bilmiyorum ama nasıl bir isim istediğimle ilgili çok net böyle birkaç cümle vardı kafamda. Yani hani bir Ajansı brief falan verirsiniz gibi öyle bir şeyim vardı ee, işte bu ana akımın dışında bir şey yapmaya çalışıyorum kendi kafamda öyle kurguluyorum ee, ama bu bir olumsuzluk negatiflik içeren bir şey değil sadece yön farklılığı hani e, sonra işte bir gün bir arkadaşla sohbet ederken böyle e, bir plak koleksiyon arkadaşının evinde bir ilaç kutusu vardı işte rüm hani gribe karşı, Fransız soğuk işte algınlığına karşı, gibi. oradaki o kontr kelimesi bir anda bana şeyi anımsattı bizim çocukluğumuzda hala var mı bilmiyorum ama bu kontra pedal e, bisikletler, bisikletler var. vardı var. arkaya çok dönmeyen filan yani. yapan. O çok cazip geldi bir anda bütün o kafamdaki şeye çok uyan bir kelime yani hani kontra ters bir şey kontra atak vesaire ama bir olumsuzluk içermiyor sadece öbür tarafa giden yön farklılığı gibilerinden. Kontraplak da hani plak kelimesiyle yan yana gelmesi vesaire kontraplak sizin söylediğiniz kontraplakla bağlantısı da logoda ortaya çıktı o evet. logodaki kırmızı beyaz katmanlar kontraplak katmanları evet. gibi evet. oraya da oradan öyle bir referans verdim. <gülüyor> Çok da, memnun da yaratıcı yani. yani. <gülüyor> ama evet. onu özellikle belirtmek istedim. Onu isterim. düşünmüştüm yani kontraplaktan geldi dedi. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel bir de şimdi senin dükkana gelenler belki fark etmişlerdir. O senin oturduğun yerin arkasında böyle bir, bir hayli de hoş imzalı plaklar evet, var. Evet, evet. Onlar hepsi senin kendin imzalattığın plaklar olduklarını aynen. düşünüyorum. Aynen. Yani hepsi belki benim Babilon zamanından e, yani. Aynen. Öncesi de var. Yani e, kitapta pek yapmadım onu. imzalı kitaplar da veririm ama plak hep böyle hani eğer imkanım varsa imzalatmak beni çok mutlu eden e, bir şeydi. Olabildiğince onu yapmaya çalıştım. Konserlere gittiğimde eğer öyle bir imkan varsa konser sonrası bekleyerekten vesaire. Ama tabii ki çok büyük bir kısmı pozitif döneminde oldu. Ee, orada tabii ki çok farklı bir ortam. Hem Babilon'a gelen müzisyenler, bazen işte biraz daha büyük isimler festivale geliyor. Gelin. Belki birebir benim onlarla hani görüşme şansım yok ama hop diye X1'ine veriyorum. Veriyorsun. Adam hani yarın bana imzalı getirebiliyor. Getirin biraz o fırsatları kullandım güzel, açıkçası. Güzel, iyi ki, iyi ki Dolayısıyla öyle güzel bir imzalı Aşif plak oluşmuş, seçkisi evet, evet, oluştu. Çok güzel. Çok keyifli. Sevgili Okan, Buyurun. şimdi bir şey soracağım. Senin bir dinleme odası var. Evet. Plak dinleme seansları var. Ama benim asıl merak ettiğim ne biliyor musun? Senin için hiçbir şey atamıyor diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> plak rafları ve evdeki egzotik içki şişeleri koleksiyonu. Oo, evet. Murat Beşer röportajı. Evet. <gülüyor> ben, ben de o, yok o bilgiler. O, o bilgiler bilgi sadece aldım. orada vardı. <gülüyor> Ahmet çalışmış. Benden çok çalışmış bu sefer. Baktım ki konuk muazzam <gülüyor> çok çalışmam lazım dedim. Ya o bir şeyi atamamayı şöyle söyleyebilirim. Biraz hastalıklı bir hal. Bir şeyleri atıyorum aslında ama çok geç atıyorum muhtemelen. Hı -hı. E, atmaktan ziyade böyle bir devamlı Tekrar organize etme hali var yani bir şey düzenli adım adım entropi süreci gibi böyle yani gidiyor bir kaotik evreye geliyor o rahatsız ediyor beni Bir takım çözümlerle onu tekrar normalize ediyorum sonra tekrar aynı şey oluyor o süreç oluyor bir noktada bir şeyleri atıyorum bazen ama gerçekten az atıyorum yani evet. Eee ne diyor bu durumu? <gülüyor> Hiç <gülüyor> ya, gelmeyelim siz. Yayın aksatmayın. Yayın Peki e bu egzotik içki şeyleri Ya o da o şöyle oldu. Ya? Özellikle bu e Çok merak ettim Yani, yani içki <gülüyor> genel olaraktan seviyorum. Ee, ama özellikle Volkswagen'de çalıştığım dönemde doğal olarak böyle yurt dışına gidip gelmek çok oluyordu. Orada da e o şey bana çok çekici geldi. Hani gümrükte değil de gittiğim yerde şans eseri denk geldiğim bir yerde bir içki şişesi yani içkinin kendisi öncelikli değil şişesi, şişenin evet. şekli şemali Öyle. vesairesi içinde yaratıcı bir fikir olabilir bir değişik bir şey olabilir ismi farklı olabilir rengi farklı olabilir vesaire o anormal böyle e, hoşuma giden bir şey oldu ve onu böyle bir alışkanlık haline getirdim her yurt dışına gittiğimde bir iki üç şişe e, kendim alıyordum Hatta bir noktada yurt dışına giderken bana soran olursa hani şuraya gidiyorum bir şey ister misin? Hep aynı şeyi söylüyordum. Antin kuntin bir içki şişesi <gülüyor> görürsen bir yerden al diye. Atiller. Dolayısıyla benim gitmediğim yerlerden de böyle güzel şişeler geldi. O zaman sevgili Okan dükkanına gidelim. Gidelim. Benim evde bir iki şişe var böyle. Şişesini çok beğendi. Ve evet, evet, dışından aldı. <gülüyor> Fakat içinde... İçindeki muhteviyatın çok kötü olduğunu da bilerek aldığım... <gülüyor> Alkolünün <gülüyor> uçtuğu <hiç>, diyorsun. Hiç, <gülüyor> <beraber> <gülüyor> yani onu, onun ne olduğunu bilmiyorum ama yani... Ama açılmamış. Söz en az iki şişem var. E diyoruz en kısa zaman tamam. Yapalım, yapalım. yapalım. Tamam, güzel. Ee, Dükkandan önce bir parçaya gidelim o zaman. Dükkan, evet, gidelim bir gidelim. parçaya. Gidelim. Ee, yine keyifli bir parça, Eric Turfaz. Ee, Buradan gelecek. Burada o işte hani John Hassel, Nils Pater, Malware, Trompet. Ee, burada Elektrofa ama işte bu biraz benim demin anlatmaya çalıştığım cazla elektroniğin böyle iç içe geçtiği geçti. ona çok iyi örneklerden biri. Özellikle e, bu parçada albümü beraber yaptıkları Murkoff. E, benim ilk Dinamo'da hmm. radyoda program yapmaya başladığım dönemden beri çok yakından takip ettiğim bir e, Meksikalı müzisyen. Onun da denk geldim. İsmini biliyordum da şimdi bugün tekrar bakınca Fernando Coronaymış. <gülüyor> Fernando Coronay ee, soyadı. Corona. Ee, i̇ki albüm yaptılar Eric Truffa ile bir Meksiko adını taşıyan bir albüm. Bir de bu ikincisi e, Kaos isimli parçanın olduğu Being Human Being hem albüm çok iyi hem bu parça çok iyi. E, albüm kapağı da çok güzel. Enki Bilal'in bir e, art zördü var galiba. kapağında. Evet. Elik evet. evet. evet. evet, Trufa ve Murkoff'tan Kaos. Kaos gelecek. Şimdi enteresan bir parça. Parçanın sonu tak Direkt diye ki. kesiliyor. Yani Aynen. hani. Bizden değil. Dinleyiciler bizden bilmesinler. Evet. <gülüyor> ben de dinledim. Ve biraz başa aldım. Bir şey mi oldu acaba? Mi daha <gülüyor> <bir> <gülüyor> Ondan sonra uyandım. <gülüyor> evet. O, tam bir kaos yani. <gülüyor> ...yaklayacağız dinleyicilere. Biliyor musunuz? Ben hep üzülüyorum. Sonunda geliyoruz demeye. Harika bir program oldu. Okan Aydan'ı misafir ettik. Sevgili Atilla Aygin'in bugün parçaları seçemediği için biraz... Valla <gülüyor> ben birkaç tane çok iyi parça öğrendim. <gülüyor> çok memnunum evet. halimden. Okan şimdi bu... E, ...plak işi... <gülüyor> Yani bende de biraz bir plak da var da nereye gidiyor, para edecek mi bunlar sonra diye sormayacağım. <gülüyor> Dükkan mı açacağın yoksa? <gülüyor> Dükkan. Aa, plak işi nereye gidiyor? Bu böyle bir trend oldu, tekrar Hı -hı. plak geri döndü. Hı -hı. Bu ivme ne kadar daha gider? Bu böyle bir müddet sonra tekrar eski eskisi gibi tarih tekerrürden... CD'leri tutalım mı onu biz anlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> CD'ler tekrar gelecek mi? Nedir yani Şöyle nedir? Yani kendi düşüncelerim tabii, tabii ki. Hiçbiri... Sonra da bunun Hı? sonuna da hani plak nereye gidiyor? Peki onu öğreneceğiz. Sonra da gençler nereye gidiyor? Onlara ha, ne diyelim? nereye gitsin? <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle düşünüyorum hani e, plakla ilgili biraz bu işin yurtdışı dinamikleriyle yurtdışı dinamikleri farklı mesela şey tarafında bir paralellik var tabii ki. Yani yurt dışında da işte plak satışları artıyor. Devamlı yeni rekorlar kırılıyor vesaire. Yurt içinde de öyle. E, farklılık nerede? Şurada. E, kabaca diyelim yurt dışında 100 tane yeni albüm çıkıyorsa belki atıyorum 95 tanesi 98 tanesi plak olarak da çıkıyor. O böyle paketin içinde zaten var. Ama Türkiye'de öyle değil. Hala 100 tane albüm çıkıyor diyelim. Ama sadece 2 tanesi 3 tanesi plak basılıyor. E, dolayısıyla yurt içinde e, yerli sanatçıların satışa sunulan plak adetleri artıyor. Ee, ama çok büyük bir kısmı yeni albüm olmaktan ziyade geçmiş kataloğun back kataloğun plak edisyonları. Yani işte atıyorum Sezen Aksu'nun plakları yoktu. 2 tane vardı. 3 tane vardı. Şimdi 15 tane var. Müslüm Gürses yoktu. Şimdi 10 tane var gibi. Yani arada işte adamlar çıkıyor, plak basılıyor. İşte kalben çıkıyor, plak basılıyor. Ama bir sürü başka bir şey sadece dijitalde ya da sadece CD olaraktan çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de hala o büyüme potansiyeli vesaire e, bayağı bir boşluk var. E, oraların düzgün beslenmesi halinde yani iyi işlerin, iyi baskıların yapılması halinde hala pek çok e, rahatlıkla e, satılacak, dükkanda devamlı bir sirkülasyon olacak pek çok albüm şu anda yeni baskı olaraktan yok. Yani bir okay temiz çıkıyor. Hmm. Onu her daim satabiliyorsunuz. Bilmiyorum. Bir tane ise bir tane, iki tane ise iki tane ama bir sürü okay temiz şu an ee, yeni baskısı yok. yok. Sadece yani ben birkaç mesela merak var. ettiğim için soracağım bunu. Mesela kardeşim benim devamlı bir yeniden şimdi bir plak işle uğraşıyor. Bir şey yapıyor. Hı -hı. Satıyor mu bu flaklar? Ee, evet. Yani sanatçıya göre ya da türe göre hacim farklılığı olabiliyor. Ee, ama ben seferinde il, illaki... bir para ödüyor. Böyle dünyanın şeyini yapıyor. Masrafını yapıyor. Ee, İşleri yapıyor. İlla satılıyor. Bir yandan da caz. Hani Türkiye'de basılı caz plak sayısı çok az maalesef. Hı. Hani dükkana gelip bana sorduklarında işte ya bilmiyoruz. Yerli sahneden caz almak istiyoruz dediklerinde ben genelde aynı cümleyle giriş yapıyorum. Hani çok iyi müzisyenlerimiz var. Çok fazla üretim yapılıyor. Hı. İyi albümler var ama maalesef çok azı plak. Ee, ki o açıdan hani Kerem Görsev'in sanıyorum 5-6 tane, var, 5 var. tane, i̇şte ferit, tane farklı tane farklı plak var. var. var. Ee, yani o Kerem'in yaklaşık da... 15 tane üzerinde plak var. 15 kaydı var mı plak halinde? Plak halinde ha, evet. Ben o kadarını. O zaman yani benim bahsettiklerim demek ki yurtiçi dağıtımda olanlar var, bir daha 15 yani. taneye yakın. E, dolayısıyla Türkiye'de hala hani ne diyelim beslenmemiş bir e, plak piyasası <gülüyor> bir belli bir bölüm var. Orası sağlıklı iyi düzgün işler yapılırsa e, hem dükkanlara hem tüketicilere ekstra bir e, iş hacmi oluşturur. Artış devam eder mi? Bence eder ya da etmemesini sağlayacak faktörü şu andan öngörmek çok Hı. mümkün değil. Tabi bahsettiğim böyle 30 yıl sonrası 50 yıl sonrası değil ama önümüzdeki 3-5-10 yılda Hı. bence e, artmaya devam eder. Çünkü geri dönüşü tetikleyen faktörlerin e, geçerliliğini yitirme ihtimali pek yok. CD'lerimiz ne yapalım? E, CD Fuka... ve kasette aslında şöyle bir şey var. Yani gene benim hissiyatım ikisi de özellikle önce kaset sonrasında biraz CD kaba ifadeyle böyle bir iteklenmeye çalışıldı. Şimdi mesela yurt dışında bu Record Store Day gibi Record e, neydi? Kaset, Kaset Store değil, Day falan vesaire var. gibi başlıklar çıktı. Şimdi mesela bakıyorum pek çok plak dükkanında plakların yanında CD e, reyonları da ya. oluşturmaya başlandı. CD e, biraz farklı bir yerden besleniyor bence. Plak fiyatları artınca ya da belli grupların ya. plaklarına ulaşmak biraz net bir şekilde imkansızlaşınca ee, özellikle onları tüketen e, müşteri dinleyici profili açısından söylüyorum, CD en azından onlara sunalım. Yani hmm. pila bulamıyoruz ya da bulduğumuzda hmm. fiyatı bu arkadaşa satacak rakamın çok üstünde. Kesinlikle. Dolayısıyla CD'si hani var. 1000 liraya onu satmaktansa en azından 200 liraya 300 liraya CD'sini satalım diye de bir e, başlık var CD için. Ee, ama hani ben ba programın başında da söylemiştim en azından benim kendi yaklaşımım böyle. Tabii ki plak çok seviyorum. Olabildiğince dinlediğim şeyleri plak olarak tutmaya çalışıyorum. Ama özünde e gençlere bağlayalım buradan. Bence öncelikli nokta müziğin kendisi. İster dijitalde tüketin, ister CD'de tüketin, ister plakta. E önemli olan o e kültürel etkileşimin içinde bulunmak, onu dinlemek, oradan bir şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek vesaire gibi. Plak bunu en Fazla farklı açıdan besleyen format olduğu için benim için hep öncelikli ee, müziğin kendisi var ama dışında da pek çok farklı şey var. Ee, dolayısıyla e, plak bence devam eder. Müzikler ee, devam eder. O zaman de. CD çalarlarımızı da atmayalım. Yok tutalım evet. Aynen. Tutalım. Böyle bir ara çünkü Geri dönecektir şey direkt. gibi olmuştu evin içinde. Ha, müzik aleti çöplüğü halde. <gülüyor> <gülüyor> yani gençler için de ben de emekli evet. oldum bu sene. Kendimi ha, artık süper. orta yaş kategorisine atıyorum. Gençlikten sıyrıldık. Ee, onu da belki programın o başında dediğimiz şeyle birleştirerekten birkaç cümle edebilirim. Ee, bir şeylere erişimin kolay olması demek onu... E, öğrendiğiniz, içselleştirdiğiniz hatmettiğiniz anlamına doğal olaraktan gelmiyor. Dolayısıyla o, o emeği e, çabayı, gayreti mutlaka gösterip dinlediğiniz bir şey olabilir, okuduğunuz bir şey olabilir, seyrettiğiniz bir şey olabilir vesaire. E, onu biraz daha derinlemesine e, ne diyelim e, algılamaya çalışmak bence en temel e, faktör olmalı. E, yoksa işte yine dükkandan örnek vereyim. Bazen bir dijital albümü açıyoruz diyelim, dinliyoruz. O sırada albüm bitmiş oluyor, başka bir albüme geçiyor, hatta başka sanatçıya geçmiş oluyor ve ben bazen fark etmiyorum bile gibi. Ee, dinledim mi dinledim ama aslında dinlememişim yani gibi. Ee, dolayısıyla konu ne olursa olsun sadece müzikle ilintili söylemiyorum. Yaptıkları şeyi iyi yapmaya çalışmaları ve altını dolduraraktan, önce kendilerini ikna ederekten, o vakti, çabayı, emeği sarf ederekten Öğrenmelerin en doğru ve en etik yol olduğunu düşünüyorum. Tek cümleyle müzikle bağlayayım. Son cümleme olsun. Neşet Ertaş'ın böyle bir ifadesini okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. Yani bu dünya üzerinde yaptığımız, ettiğimiz, kazandığımız hiçbir şey bizim değil. Bize ait olan tek bir şey var diyor. O da emek. Bence onun değerini bilip ona sahip çıkıp onu üretmeye devam etmemiz gerekir. Harika. Harika. O zaman ne diyelim biliyor musun Atilla? Sağlam faydalı ha, ve güzel. güzel diyelim. Evet SFG. <gülüyor> evet, güzel. Bu son parçamız. son parçamız benim Pozitif Müzik'teyken oradan yayınladığımız evet. albümlerden biri sevgili Alper Sönmez'in Yazısız isimli albümünden SFG sağlam faydalı güzel. Burada da bir önceki parçada olduğu gibi gene Erik Truffa var, evet. Turgut Altbekoğlu var, Genco Örü var. Evet. çok sağlam, çok güzel bir parça. Buradan da Alpe selam olsun. Selamlar olsun. Ee... Çok Vallahi teşekkür Okan, ederiz. Ben, çok, ben çok, çok keyifli bir ederim. program ya. oldun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hani zaman zaman böyle belki susturmak zorunda kaldık ama <gülüyor> bu işin esprisi. Acayip keyif aldık. Gözlerimiz parladı. Aynen öyle. Evet. <gülüyor> ee, sağ olun tekrar. Umarım dinleyenlerin de hoşuna gitmiştir. Kesinlikle gitmiştir. Ee, senin de söylediğin gibi Alper Ersönmez, er e, Gencoğar'ı, Turgut Alpbekoğlu, e, SFG... FG. <Gülüyor> SFG ile veda ediyoruz. İyi haftalar olsun, iyi geceler olsun. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi Haftaya iyi sağlam, faydalı ve güzel kalın. Dinle. Ben Atilla Aydın'ın ne yapacağız? Joy da laflayacağız.